Bütün gecenin alkışını, şey Şimdi bundan sonra tıs, dur bak. Biraz ses yapma yapma yapma. Yürü mü? Peki. <gülüyor> ne acayip sloganları var insanların. Yürü be! Peki. Birazdan başlarız. Trafikle ilgili birazcık sorun var kusura bakmayın. Sanatçı biraz geç gelecekmiş. Onu bildirmek için çıktım. <gülüyor> çok güzel ama maşallah. Çok iyi, çok iyi. <gülüyor> Biraz geç kalanlar oluyor. Normal. Zamanında böyle bilgisayarla yapılmış sitelerden alıyorlar evleri. <gülüyor> Ortada ev yok, hep bilgisayar ya. Ebe köy. <gülüyor> Şehirden uzaklığında iyi de fikir veriyor biraz. <gülüyor> Şehrin hay boyundan uzak. Evinize yakın. 6 7 ve 6'ncı sokak. Ama ilanlarında şey yazıyor tabii. Biraz o şey kaçınılmaz İlanlarında şey yazıyor. Yok yok sevgilini değil benimkini. Sevgilim Seyirci, <gülüyor> kapattı hiç gerek yok. Hiç. <gülüyor> Hoş geldiniz dostlar. Ben varım bugün. Yalnız mısın? <gülüyor> ne yapalım diyoruz. Ben de ben de. Suyum var, he <gülüyor> Muhabbet kuşu sanki. Suyun var, yerim var. <gülüyor> <gülüyor> Otur akılardan <haydi>. Hoş geldin. <gülüyor> Romanlar da burada. <gülüyor> Top siz de biliyorsunuz, böyle yaptığınız sıçtı. Gidip gidelim. <gülüyor> <gülüyor> binç var mı binç? <gülüyor> Yerine bırakalım.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 Eski hikayeleri anlatıp da tekrar askere alınmayın. <gülüyor> <gülüyor> Sağlamayacak şeyler yapacağım. Hoş geldiniz. Çok sevimli bir kostümünüz var. <gülüyor> hop hop hop. <gülüyor> Hoş geldin. Hanımefendi geldiniz. Ayrı oturdunuz biraz. Eşim onun için iyidir bu mesafede. <gülüyor> <gülüyor> Tövsiyem adam yani. Bir de karısınız da yan yana mı otursun şuradan? <gülüyor> İki kafa dinlemeye gelmiş. <gülüyor> çok güzel ya. Kararız eşiniz mi? Değil. Ama ya bakacağız. Burada bakacağız. <gülüyor> Haline şekline. Tişört süper ama. Çok bana, bana çok moral verdi kıyafetiniz. Rahat olun. Birazcık sıcak olacak. Mont falan çıkabilir. Rahat olun. Eyvah. Evet. Herkes gelince başlayacağız. <gülüyor> Aslında herkes gelince bitirmek lazım ama <gülüyor> Gördün mü? Dalga dalga gitti eskili. <gülüyor> Bana bir uyarı geldi. Şu anda fark etmiyorsunuz tabi. <gülüyor> <gülüyor> her şey... Bak, hayatta her şey seks değildir. Yapmayın. <gülüyor> Öyle yapmayın. Yapma yapma. <gülüyor> her yaktığım eskili oraya yormayın. <gülüyor> Tabi kesinlikle asla erotik esprili yok. böyle eski gösteriler gibi böyle çalak alem anlatma yok, artık kaynaklardan faydalanıyorum <gülüyor> Tabi şakaya giriş, <gülüyor> kaflı espriler, <gülüyor> belden aşağı iki. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım Güzel olacak tahmin ediyorum. Teknolojik olarak da hazırlasın. İsterseniz üç boyutlu yapabilirim. <gülüyor> ha? O, o ne biçim tişörtler? Çok üstüme geliyor. Dolduk galiba. Bir işaret bekliyorum. Dolunca kalkar. Siz ayakta mı kaldınız? Oturan söylüyor. Cevabı veren oturan. Ha, boy bu. Ha, anladım. Orada ayakta bir var, onu söylüyorum. Oturdu rahat olun çocuklar. Güzel geçer diye tahmin ediyorum ama uyarı şu, yani çok hızlı atlatıyorsun dediler. Biraz yamaç kimseyi akü suyunu boşaltıyormuş böyle. Biraz tane tane anlat dediler. Yani ilk heyecan olduğu için uzun ara verdim. İlk heyecan böyle çıkıp, hadi hadi hadi hadi hadi olunca zor oldu birazcık. Yani üç dört kişi falan çakozlayabiliyor ondan sonra böyle. Üçü gülüyor, diğerleri de kim bu deli falan diye. Akrabalar gülüyor bir tek, onun için beni tanıyanlar. Hazırız tahmin ediyorum. Böyle bir bodosluğuma bir müzikle falan çıkayım istiyor sevgili izleyenler. <gülüyor> ya masak albış al yapmayın. Yetenek yarışmasındaki Michael Jackson gibi hissediyorum. <gülüyor> Nereden geldin? Kars'tan. Göster günlerini. You'll be Gelen bir dans mı Kars'ta? Ne bileyim anlamadım. Ver ver. Değil Değerli misafirlerimiz, gösterimiz süresince görüntüle ses kaydı alınmaması önemli rica ediyoruz. İlginize teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. <Gülüyor> O noktadan sonra başlamak icap ediyor ya çok heyecanlanıyorum yemin ederim. Çıkarken bize komedyenlerin bir iki çıkışlarına baktım. Şöyle çıkanlar var. Hoş geldiniz. Hadi, harikasın. O bağlama çalma ne biliyor musun? Ta ta ta ta ta ta, ta, ta. Yani, bir rüzgar yapayım da <gülüyor> anlaşılmasın diye. Yani şu sahneye çıkma ağzını bir türlü kıramadım heyecanla. Onun için başta çıkıp böyle sen otur sen şey yapıyorum. Hani üzerinden bir şey geçsin alıp o sıkıntı gitsin.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 Niğidi daha rahat dese anadır gibin dur duruyor şişe gidiyor geliyor. Anlamada da paşa soruyor. Beni paşa saramıyor ya. Onun için kaçtı mı kaçtı ya? Kaçtı ya. E kaçar tabii. Dikkatli olacaksın biraz. Ama başında sisteme de kasmak istemiyor. Uyarı falan ayırmalı o da arkada dinledim. Telefonlarınızı kapatın, kaydetmeyin, şöyle yapmayın. Zaten yasaklar haftasıydı geçen anda. hiç etmeyin, kumar oynamayın, karayaklıza gitmeyin, <gülüyor> sigara etmeyin, telefonunuzu kapatın, sandıkinde ABS var, dikkat edin, kayabilir falan. <gülüyor> Bu yasaklar bitmez ki anasını satayım ya. Ben şey gördüm geçen gün. Yani burada şimdi sahnede böyle bir oyuncak sigara vardı, böyle içtim falan. Birisi şey demiş, aa sahnede sigara içiyor, oyuncak, tamam, benim için ha. Biraz duman, duman çıkar idare edin. <gülüyor> o da bizim binerimiz. Ama tedbirim var, sahnede sigara içiyor ama engelleyebilirim yani isterseniz. Bak, al, içmedim ha. <gülüyor> <gülüyor> Bak hiç içme çekmiyorum. <gülüyor> bu var, bu.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 Ben sanlıyordum böyle bir görevli geliyor yani. <gülüyor> <Kövbe> Ablacım ya. <gülüyor> hoş geldiniz. Dünyanın hiçbir yerinde söylense sorun çıkarmayacak bir şey ama şimdi size söyleyeceğim sorun olacak? Yani problem var, herkes bir kayısını diyeceğim. Gel gelci, kayısınız o yeni gelenlere. Gel <gülüyor> açın. Gel gel. Ne geliyorsunuz?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 Orası İstanbul, çok, bunlar da İstanbullular, çok değişik insanlardır. Çok bozuldu zamanda ama, eskiden kravatla gelirlerdi. İstanbul çok bozuldu, vallahi. Sahillerden donla denize giren var. Bazı böyle şikayetçi oluyorlar yani. donla denize giriyorlar. Oradaki problem demiyor musun? Don. Ya yani donu bir çıkarsalar, ah ne çıldır derler dedi. Don, don bir sınıf belirtiyor ya. Ali kurular başına burayı. Bunu bir çıkar çılgınsın. <Gülüyor>... Allah'ım ya. Yap ya yap. Yapmayın yapmayın. <gülüyor> Çıktı yap. Bakın, Saatlerimizi ayarlayın, saat kaçacak size söyleyeyim. 10 geçiyor. Twitter bu alkışını biraz eleyin. Ben hakikaten doygunum. Çok teşekkür ederim. Siz doğrulmayın, durulmayın yalnız. 11.30'dan sonra. Düşününse <gülüyor> <phen gülüyor> bakın zaten bile bulmak zor oldu hepiniz bir çaba gösterdiniz. Evinizden kalkıp geldiniz. Bakarınıza bakın kardeşiniz, hizmetinizde. Yani istek bile değerlendirebilir. Şeye anda, şeyi anla, şeyi eyle. Çünkü çok zaman oldu. Oğlum. Artık televizyonda kuş taklidi, böcek taklidi, komiklik diye maymun taklidi neden? Yıldın artık. Seni kurtarmaya geldim. <gülüyor> ben şimdi bir hünerimi göstereceğim. Ama televizyonda saniye çıkmadığım evrede çok izledim. Hüner deyince kuş taklidi, böcek taklidi. Yani öyle zoruma gidiyor ki, bük bük bük bük.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 Şuradan bakıldığı zaman pırıl pırıl insanlar, herkes yetenek fışkırıyor, herkes zeki pırıl pırıl, yetenek olunca bardak yeme, Michael <gülüyor> ya, ya bizim genel dansımız mı lan, bu <gülüyor> <gülüyor> Bence acın bir tezgah açtı girişe, Michael eldiveninden parayı götürüyor, ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bardak yemenin nesi yetenek ya, bardak diyorum ben, Hüdaya'dan geldim, an işte kerken <gülüyor> Ya Amerikan versiyonda adam bardak, sıçıyor kardeşim ya. Artık bir başka bir hüner bul ya. Ya da ne bileyim bir hayat hikayeni anlat, anneni anlat, babanı anlat, bir okul hayatını anlat. Geçen bir çocuk çıkmış, çok sevindim. Bir çocuk çıkmış, bir normal hayat hikayesini anlatmış. Fark ettiniz? Ha izlemeyen bir kitle. Justin diyen. <gülüyor> ben gördün mü İstanbulluları? Siz Ankara'da Behzatçı'ya falan takalım lan. <gülüyor> Yağız yani, hayatın özünü alan mezzo seyirciydim. Bunlar Ankara'da işte izdivaç, bizdivaç. Ben de izlemiyorum ama sahneye çıkacağım zaman gündemde Hadi ne var, ne, ne oluyor, millet ne yapıyor, milletin ne yaptığını gördüm. İşe gidiyorlar, yazık. 95 bir ay, bu, kostüm enteresan, değineceğim. <gülüyor> Tövbeler olsun ya <gülüyor> Hoş geldiniz dostlar. <gülüyor> Ankara'dan sonra hangi şehirde söyleyeceksiniz merak ediyorum. Nereden geldiniz? Buradan, İstanbul. <gülüyor> Herif Ankara'dan yetişti, bunlar buradan gelebiliyor. <gülüyor> Yapamayacak isteyin arkadaşlar. Hiç bir eskili anlamaz bunlar şimdi. <gülüyor> Her endemsi bunu yapıyorlar ya. Anlatıyordur. Yarım kaldı. Ya bu daha fazla sigarayı özendirmiyor mu? Yarım böyle okul köşelerinde şöyle çocuklar görmüyorlar. Özemiyorum. Hele o kristallı olmuyor mu? Çok güzel. <gülüyor> Sigara da var bu. Ama vebadi serbest. <gülüyor> Toplu kıyım yapıyor. Bezemek mi orman suratla geziyor. Halbuki böyle geziyor lazım. <gülüyor> İzlemiyorsunuz. Televizyon izlemiyorlar bundan. Bunları anlatayım, <gülüyor> Bir grup insan çok televizyon izliyor.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 Yemin ediyorum son gördüm, bir kadın geldi. Darumsuz kadın değil, oluşum geldi. <gülüyor> dedi ki beni everin. Everenip de neyle? <gülüyor> Erkek olursa iyi olur. <gülüyor> ya arkadaş olacak bir titri. kör Allah'ın gücüne gitmesin. Ben bekarım dedi. E normal. <gülüyor> bir abla geldi ama işte hani dedi ki her kör satıcının bir kör alıcısı olur diye. Abi kısmet Bağdat'ta, kısmet İsviçre'den geldi. İsviçre'den aradı bir abi. Ya İsviçre desin, bu nasıl bir yokluk? <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş, hani <gülüyor> alplerde mi dolaşıyorsun bu <gülüyor> Tek gördüğüm yeyik falan <gülüyor> Bunu görünce aşık oldu buna.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 Ya kimse harcaya daha çüküm var mı diye soruyor. <gülüyor> ya bu adam kim? Gerçek bir adam mı? Sabah bir robot mu? İnanılır gibidir ya. İnanılır gibidir. Öyle hayat geçer mi ya? Evlilik bu mu ya? Siz evlisiniz. Devam. Evet. İzliyorsunuz bu. Abla izliyorlar o programları sen evde yokken. İzliyordur, izlemiyor musun hiç?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 Çok değişiklikte bir insan var tabi. Yani bir iki böyle hani etüt edebilmek için yapabildiğin şey sokakta görmek. Seviliyoruz da sokakta ama ilişki birazcık tuhaf bir ilişki oluyor. Yani yalnızca fotoğraf çekme üzerinde oluyor. Biliyorsun. E yani burada da şimdi hemen makine. Çok yaşa. Ne oldu? <gülüyor> <Pap>. <gülüyor> ne oldu? Hapşırma mı o? Hapşırıyor mu? Başka bir şey mi? O... <gülüyor> Tövbeler olsun yarabbim. Ben de birazcık şifayı kattım yani öyle durumlar var ya. Yani. Dikkat edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Kısa bir ara veriyoruz. Bu ne lan? <gülüyor> ya bir, vücut ne biçim reaksiyonlar yapıyorum şimdi ben, ben Bu gene iyi. Bu gene ağızdan çıkan bir şey. <gülüyor> bir kere bir gösterdi de 10 dakika ara vermek zorunda kaldı. Buradan biri patlattı be. <gülüyor> gülme dalgasının da dışında kaldı. O zannetti ki gülmeye denk getirir. <gülüyor> Tam, da, vallahi bak. Dalga gel diye sustu. <gülüyor> Çok kötü ya. <gülüyor> Bana bak seni ayrı karantinaya alacağım seni gel buraya. Oğlum bizi tasla edeceksin kızım. Güzel kardeşim. İyi misin? İyiyim. Eyvallah. Ne anlatıyordun en son? Üstad siz hatırlatın ne <gülüyor> oh, oh, oh. <gülüyor> Çok değişik kitle var, benim de yani hitap ettiğim kitle kim diye bir profil çıkarayım da Sen yok abi her çeşit. Ekonomik durum çok farklı, yani sosyal ortam çok farklı, herkes. Ama yani bir neticede önemli bir kitledir diye üniversitelere gittim işte bilginç söyleyişi falan. Onu da bir tane, birkaç tanesini kaydettim. Yazık üniversitelerin hesabına çok şey olmadı, parlak olmadı. <gülüyor> Derken,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 Gitti de falan yaptım onları kaybetmedim. Gitti de böyle güzel bir hatıra çıktı bir çocuk. Abi dedi beni hatırladın mı? Allah Allah nedir falan. Ya dedi bir askeri ortamda gösteri yapmıştın. Ben orada dokuz yaşındaydım. Aha canım yıllar olmuş. Bana demiştiniz ki sen işte büyüyünce ne olacaksın? O demiş ki bana astronot olacağım demiş. Ben de dedim şey demişim şimdiden zıplancı aya gidersin <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne okuyorsun dedim. Madem fakültesi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Herife nasıl bir travma olduysa yukarı gideceğine aşağı bas. <gülüyor> Ay canım ya. İnsanlar ne hatıraları var oğlum, acayip. Yıldız Teknik'te ama bir çocuk vardı. Eskiden dedi saçlarınızı sıfıra vurduruyordunuz, şimdi vurdurmayı düşünüyor musunuz? Yani oğlum. Hani derler diye sabahımı bırakırsın diye. Dedim bak ben de uğraşma, yeminliyim. Dedim üstüne gitmeyeceğim. Benim cinseldiğim üzerinden espri yapıyor. Sonra da sana diyorlar ki bazen böyle seksüel şakalar yapıyorsun. Vurdurmayı düşünüyor musun? Hani fasist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 Her zaman böyle olacak değil tabii. Bazen soruyorsun, nasılsın, ne yapıyorsun, nereden geliyorsun. Ya bunları cevaplamak o kadar zor olmuyor. Yani kaynaşalım ki ne istediğinizi bileyim, ona göre kaynak olur mu? Neler anlatabilirim size yani. Ama tabii yani bilen bir çiftli olduğumuz kesin. Bizde şimdi bilmemek diye bir şey bizim insanımızda mümkün değil. Hani dönem olarak da öyle. Herkes şimdi bilgisayar falan filan, herkes her şeye ulaşabiliyor kaynakla. Yani sen şimdi bir şey anlatsan, öyle değilmiş Google'a sordum falan diye bir şey var. Hani Google öncesinde ne vardı? Birbirimize soruyorduk. Bilmemek diye bir şey yoktur bizde. Adres sorarken hiç denemiyor musun? Sor birine adres, hiç sen bilmiyorum bir yoruma mı bizim memleketten? <gülüyor> Faruk eczanesi nerede? Iııı <gülüyor> Faruk eczanesiii... <gülüyor> Yavaş söyleyince tarama yapıyor eşit. <gülüyor> <gülüyor> Faruk eczanesiii... Faruk Kıratanesi olmasın Google gibi bir de did yapıyor. mean yani Faruk Ezzanesi değil de Kıratane olmasın. Halbuki bilmemek erdemdir, bilmemek. Öyle bir laf vardır ya, ignorance is İngilizce biliyorsunuzdur. Hani bilmemek saadettir diye bilmeyen numaraların reklamını görmüyor musun? Nasıl mutlu herif? <gülüyor> Ambulans'ın numarası ben Şak. Şur. Yine patatene. Ya gidonun numarasını da alacağım. Yalovaya geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya ambulans baba geliyor. Bacıun çek. O <gülüyor> lan sen ne kadar Sen daha bilmiyorsun. Yıktın ortalığı. Biz de bilmeyen diye bir şey yok. E bilmeyen diye bir şey yok.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 Yani bir merhaba değil bir şey, ünlü artık çam ağacı. O yani insan değil, gördün mü? Tamam geç buraya, geç evet, ünlü gel buraya, ünlü gel. Gönle <gülüyor> böyle, kadar geç mi yanından? Çay fırsatına <gülüyor> gel. <gülüyor> gül gül, hayvanla canla geç buraya. <gülüyor> Bak abartıyorsam. Ya öyle kötü davrananlar var ki, değilim. Ya 10 bin tane, 10 bin kale fotoğraf çektir bir alışveriş merkezinde. 10 bin birinciye de ki ya ne olur kusura bakma de, gitti. Hemen, hemen yani değişir işin şekli. Sizi çok seviyoruz da, ya çektirmiyorum, Allah belanı verir. Ya sen ne malmışsın ya. Sen seni günlüğü yapalım ben... Ya. ya benim sakat, elimde torbalar bir alışveriş merkezinden çıkıyorum. Yürüyen merdivene binmiş bulundum. Ya sakatım ya, benim sakatları biliyorsunuz. Torbalar ilerinde böyle çıktım, artık bir görüngüye girdim, gidiyorum yani. Bir fotoğraf dedi. Ya dedim, ablacığım gidiyorum artık. Allah belanı versin o zaman. <gülüyor> ya Allah Allah! Nasıl bir bıçak sırtı sevmek lan bu? Ama kırmak mümkün değil tabii ki de. Yani ortam varsa niye çektim çektirmeyeyim fotoğraf? Bir araya geliyoruz, bak biri alıyor. En en bilim kurgu olan o ailede, berber çekeyim yapıyor. Geç geçelim, tufan sen de geç. Heh, geç öyle, de. tamam. Heh. Tufak nasıl çekiliyor bu? <gülüyor> ya maşallah herkesin cebinde iki tane telefonu var. Simitçinin iki iki Blackberry'si var ne <gülüyor> İki tane Blackberry var. Şimdi ben Aysu Kayacılık yapmıyorum hani. Bizim Blackberry biz de Simit Çin'in Blackberry'si değil bak? <gülüyor> Öyle demiyorum ama iki Blackberry nerede lazım olacak? bak? Bu ne dedim ya? Biri iş için dedi ya. <gülüyor> ne oldu susamların durumu? <gülüyor> <gülüyor> hep kovalıyorsun. Bütün teknoloji sende. Teknoloji, ben de teknoloji çocuğuyum. Yani ama işin teknik hani bir işime yarayacak şekilde kullandım çocukluğumdan beri. Ya yani şimdi bilgisayar falan 80'li yılların başı geldi şimdi bilgisayar bize. Biz kullandık o 48K bilgisayarlar hatırlıyorsun. O zamanlar şimdiki gibi başka amaçla kullanılmıyordum bilgisayar. Şimdi ne amaçla kullanıyorsun? Makine var, arama motorları var. Yani arama motoru zaten motor aramak için. <gülüyor> hadi hadi. Erkekler zaten bilgisayarın tekelleri nasıl kullanabilirim onun peşinde. <gülüyor> Dili odaya girdiğim zaman bu sayfaları nasıl kapatırım? <gülüyor> <İşte>, lazım olan... <gülüyor> İnsanların internette en çok ne arıyormuş bizim millet biliyor musunuz? Yüzdelerine baktım. En çok aranan şeyler ya iki halde ya üç halde. <gülüyor> ha. Gerçi İngilizce bilenler en fazla dört halde çıkarabiliyor. <gülüyor>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 Robotlar dünyayı ele geçirecek, bilgisayarlar bizi ele geçirecek. Kalbini yedir yitireceği şey buymuş işte böyle. Böyle ağzından salya. <gülüyor> Bu telefonların sloganı şu, başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. <gülüyor> böyle insanlar var oğlum sloganında. Dinliyorum seni. Hı -hı, hı. Aktif dinleme diye bir şey uydurdular ya. Ne yapıyorsun? O zaman dinliyorum hesabını. Tabii tabii. Eee. Bu! 68 yılındaki işte o Space Odyssey filminde ana bilgisayar vardı filmde hatırlıyorsunuz? Kübri filmi Hall. Hall diye bir bilgisayar. Böyle konuşuyor. Sistem aktimi oldum, ele geçirdim ana bilgisayarım ben. falan diye. Biz korktuk bilgisayardan bir müddet. Sonra 70'ler, 80'ler evlere kadar girecek kıvamı bizim memlekette 80'lerde geldi. Aldı hemen bir bilgisayardan. Aldı 48 karşı kadar. 48K, ulan beni ne ele geçirecek o? <gülüyor> Kendini de <ele> geçiremez o. <gülüyor> ama korkumuz vardı, korkuyordum bilgisayar, bir şahsiyet zannediyordum. priz bank yazınca, aa bana pliz dedi falan. <gülüyor> o korku vardı ama, robotlar ele getirecek. Ulan benim şarja taktığım alet beni ne ele geçirecek? Robot, mutfak robotu mutfağa ele getirecek önce. <gülüyor> bir yandan hamuçları parçalarken, Önce ev hanımını ele getirecek, sonra diğer odalara mı sirayet edecek bu Robot beni ele getirecek. Ben şarja takıyorum. Şarja dediğim, yani robotun beş şarjı. Bir, elektriğe iman. <gülüyor> <gülüyor> Bazıları şarj diyor ya, robotu fişe takmak şarj oldu. <gülüyor> Ya bunları bunun için mi yaptılar ya? Robot işte adı o yani ele getirecek diye bir şey yok. Robert Boşa düşünsene ilk bu mutfak robotunu yaparken bunu mı düşündü? Das ist eine neue Inimation, ele getirecek. Das fantastik eine fantastische Ferruf. bir dakika aklıma bir şey geldi. İnsanların güvenini kaybetmekten ist. <gülüyor> Para kaybetmeyi yeğlen. <yederim>. Was? Yeğlen. <gülüyor> Robert Bosch'ın meşhur lafı var ya, bir anda Yunus Emre oluyor o anlar gibi bileyim. Videvolum bitir. Eşlepü en nârı. Sen robot mu yapıyorsun? <gülüyor> Niyetin de niyeti. <gülüyor> <gülüyor> Teknoloji bizim hizmetimiz de ama kendimizi bozmaya hani eğilimimiz olması lazım. Abla yapma, vuracaklar bak oradan seninle. <gülüyor> Resmini alıyorum bir de. Fese koyacaksın, hayır canım. Fese koyacaksın, alttaki kafaya koysan galiba. <gülüyor> çek çek hadi, çek hadi. Vurmayın dur, çeksin. <gülüyor> çek çek hadi dur sen, anlatırsın. Çekebiliyorsun değil mi? Çekebilir ya, Allah çekebilir, Allah kadar. Çektin mi? Ulan kara kalem yapsan daha çabuk <gülüyor> Diyorum ya sana, bilmiyorlar. Bak ben Japonya'ya gittim, sizin için. İnsanların teknolojiyle ilgisi nasıl diye. Abi Japonya ya, hani bizim çocukluğumuzda bir dedikodu 80'li yıllar, Japonya'nın pik yaptığı zamanlar, evde video yapıyorlar abi falan diyorlardı. Ya Japonya'ya git şimdi, 2010 yani, 2010'da gittim ben. Abi senin, hani...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 hafıza dolu ya bahri dayı sil. sonra beni çek hafıza dolu diye bana kızan oldu oğlum daha acayip ne de rastladım yani sokakta falan <gülüyor> sarılı diyor. Fotoğraf çekelim mi evet hadi <gülüyor> makine yok daha <gülüyor> ben yemin ediyorum ya. benim bir kafa olur mu ya abi çekelim mi? hadi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 Kimsenin günahına girmeyeyim. Ben basit bir oteldi. Ne yapayım şimdi yani? Doğruya doğru. Biz de kalabalık bir ekibiz. Hepimiz aynı standartta kalalım diye orada kaldık yani. Yapacak bir şey yok. Havuzun etrafında aslanlar var. Bazı pas içinde aslanlar <gülüyor> Demek ki bir şeye iyi geliyor. <gülüyor> Abi günde 40 saat çalışıyoruz. Film çekiyoruz. Yorgun argın otete giriyoruz. Yani bir 5 dakika bu tesisden de faydalanalım dedik. Şeye girdik ne? Sauna, sauna şimdi hep karikatür olarak zengin işidir ya. Yani. Yemin biz öyle bir şey yok. Halbuki Sa sauna dediğin sadece işte. gitti tatlı şakattır ya zıp. Onun zenginlikte fakirlikte hala. Köştemalde <gülüyor> oturuyoruz. Dumanı basmışlar buranı. Abi kapı açıldı. Evde telefon biri girdi. <gülüyor> Vallahi bak ya yapıyorsun? <gülüyor> Belgesel çekiyor sanki. <gülüyor> Bu tarz yılanlar aşağıya <gülüyor> Ne yapıyorsun dedim. Ne yapıyorsun dedim. Abiler içinde fotoğraf dedim. Abicim yani İnsan bir iki tane aktör arkadaşım var. Ya peştefanda oturuyoruz. Ne fotoğrafı dedim. Dedi ki biz sizi her halinizde seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dedim dur var 5 dakika bekle. <gülüyor>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 Mutluluk, mutluluksa eğer mutluluktur. <gülüyor> Saat 18, İstanbul. En <gülüyor> Bir de kızıyorlar. Demin dedin ya sen ablacım benim Facebook dedin değil mi? Facebook, Facebook'a koyacağım falan. Koy onu da koy arasını. <gülüyor> ya en son ne zaman bir fotoğraf albümüne baktın? Hatırla. <gülüyor> He? Beni de bir koyayım. <gülüyor> Biz desek edepsizlik oluyor. <gülüyor>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 Sen de miyim İstanbul'a? <gülüyor> Allah'ım yarabbim <gülüyor> var ya? Herkes Facebook'ta, şurada, burada, binlerce fotoğraf çekiliyor. Her gün 150 tane fotoğraf çekiyorsun. Hatırla 90'ları, çok değil ya 90'lar. Fotoğraf makineleri analogtu. 24 karem var ya da 36. Sniper gibisin kanas yani <gülüyor> çek. Burada 24 tane yani öyle. Fotoğraf <gülüyor> oku çekeyim, Fahri Dayı'yı otururken çekeyim. Onu çekeyim, bunu çekeyim yok. Dolayısıyla bütün fotoğrafların bir edebi adabı vardı, Böyle duruyordun ayrıca. Çak! Çektin, alsana <gümellesi> Al hatıra. Ondan 15 sene bak bu sinirle de yazlıkta falan yapabıyordun. Şimdi şu, çeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçe. Böyle bir dosyasın. <gülüyor> klasörde duruyorsun. Bu düğünde çekildi bu? E bakalım yok dosyada dursun. <gülüyor> <gülüyor> en son ne zaman baktı bir fotoğraf aybümüne? Facebook'taki arkadaşlık da o. Bin arkadaşım var. Hepsini ekledim. Bin arkadaşı olur mu lan bir insanım? E ayıptır söylemesi benim Facebook'ta işte bir de duyuru sayfasıma Bir buçuk milyon arkadaşım var. Bir buçuk milyon arkadaşı olur mu lan insanın? Sinemaya gidelim desek. Yürüyüşten içeri alacağım. Yürüyelim bir gezelim şöyle ya Olur mu?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 Merhaba, paranız varmış. <gülüyor> <gülüyor> ya nereden alalım? Ya bankayı, benim aramam lazım değil mi? Banka arıyor ya. Alo, Duydum, paranız varmış. <gülüyor> getirin onu, getirin onu. <gülüyor> bir de şey diyor, en uyduruk şirket plastik şu sisteme geçti. diyor, cam plastik. Konuşmamız size daha iyi hizmet verebilmek için kaydediliyor. Yani e bir tek sen dinlememiştin, iyi oldu benim. <gülüyor> Niye kaydediliyor? Her şey bir yerde toplanıyor, parokarası da acayip. Festeki fotoğraflarım, inkas etteki şeylerim hep biriktiriliyorum, evet. Ama şimdi Allah aşkına parolayı da büyütmenin ne manası var? CIA Facebook'ta bir şeylere bakıyormuş. Şimdi bunun festine CIA baksana <gülüyor> İnsanlar da kendini önemsemeye bayılıyor. Abi Facebook'ta CIA benim şeye bakabilir ya. <gülüyor> Ne yapıyorsun lan? Zeytinburnu sahilinde mandal yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafta ne yapıyorsun sen ya? Pentafon'da bunu konuşuyorlar yine, Cenk, did you see that? Yeah, right. Ezey, Mahmut, ee, Mahmut. Mahmut from Kazlıçeşme. <gülüyor> Barbecue in, at the Zeytinburnu shore. <gülüyor> in relationship, <to> Tezban. <gülüyor> <gülüyor> Kimsin sen, nedir, ne oluyor ya? <gülüyor> Ama herkes çok mahremini de koyuyor her yere. O çok acayip bir şey. Yani ben çok takip edemiyorum. Kendi account'um adım, ben girmiyorum. Başkası giriyor da. Oraya girmeyince başkalarına da bakamıyorsun falan. Yani. Bilmiyorum ne oldu, bittiğini. Duyduğum Partileri koyuyorsun, eylemi koyuyorsun. Sonra bir yere iş başvurusunda seni oradan tarıyorlar. Ya ciddi bir işe gidiyorsun ya, insan kaynakları gittin, şurada master yaptım, böyle yaptım, dört yabancı değil, e bu ne fotoğraf? <gülüyor> bir önceki, bir önceki çalıştığın yerin personel müdürüyle ağzında düdük, kafada <gülüyor> kukuyla Ama o şirket yemeğini biraz içmiş <gülüyor> Her şeyi takip ediyorsun, her şeyi. Kovalıyorsun. Dedim ya Japonya'da adam tuğla gibi telefonla geziyor. Annesini arıyor ama benimkilerim var ama çok ekonomi sağlıyor. Sen öyle değil ki her şeyi kullanayım. Bu var mesela. Bu çıktı bunu alayım hemen. Ya normal basmalı olmasın ya böyle <gülüyor> Apple teknolojisi böyle. Bir geçiyorsun. Haa, ha, haa, <gülüyor> Tabi teknolojiyi eskiden bize ait ah, ne denir o? Telefonun üstündeki bir yuvarlak vardı ya böyle döndürüyordun. Ahize. Ne dedin lan? Ahize değil mi? <gülüyor> joystick. <gülüyor> Abla'cım çocuğu kapatın fazla yakmasın. <gülüyor> Çocuk Joystick dedi telefonun üstündeki. Bu nasıl bir telefon lan sizinki? <gülüyor> joystick. joy Stick-Çubuk. <gülüyor> Üzerinde zevk çubuğu olan bir telefon. Enteresan. Beni arayan var mı? <gülüyor> Hadi oğlum. Şunun çocuğu hapşıranın yanına koyuyoruz. <gülüyor> Üç ay sonra kurtuluruz. <gülüyor> ya eskiden diyoruz ya bazen diyoruz, diyor ya şöyle. Ya efendim 15 sene. On sene, on evvel ne yapıyorduk ya bu aletler yokken? Oğlum öyle ihtiyaçlar yoktu da onun için. Sen önce kıcından ihtiyaç uyduruyorsun, sonra ona ihtiyaç duymaya başlıyorsun. Bu ne bu, bu Buna ihtiyacın var mıydı ki? Şimdi hayatından çıkmaz oldum. Eskiden zahmetle böyle çeviriyordun. Ya şimdiki cep telefonları numarası kaç hane? 12 mi? 7, 3, yok 4, 11 hane değil mi? 11. 11. Başta 4 tane şifrelik. Evet 7 11. Abi 11 numarayı o delikli şeyle çevir bir hayal etsen. Dur ya Bahri abi'yi bir arayayım. Aman ya. O arasın ne ya? Ya vallahi billahi ev yansa itfaiyeyi aramam onlar. Ben. ben çok zahmet değil mi? Hadehadehadehadeh <gülüyor> Ã Rahmetli Graham Bell'in bulduğu şekliyle duruyor! Hep onun başında aslan çıkıyor. Ya şunu tuşlu bulsana kafadan. Bu daha kolay olamaz ki ya, tuşlu ya! Kimdi telefonu bulan Graham Bell, ben en çok karısını merak ediyorum sabahtadır o aletle uğraşırken. <gülüyor> Alo, alo, alo, alo falan. Karısı hiç şüpheleniyor mu ya? Alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo. <gülüyor> Sabaha kadar alo, neydi ne bu, anlamadım. <gülüyor> alo, alo. <gülüyor> Bir de adam telefonu nasıl anlamış ki? <gülüyor> e başka kimse de yok. <gülüyor> yani düşünsene abi, krahman telefonu buldu. Kime arayayım ya? <gülüyor> Bekle biri daha bulsun. <gülüyor> Ama şey de kötü değil mi? Allah adamın, adamın nasıl moralini bozar? Düşünse telefonu bulan adam daha bulurken bak. Pırırır! Ha siktir! Ulan tam buluyordum ya! Alo buldum mu senin ben? <gülüyor> tamam, ben de, ben de ikinci yazdım. <gülüyor> Ama karşısı çok kıskanıyordu. Bak bu bilim adamları, bilim adamları böyle sabahlara kadar çalışan adamlar ya benim eşlerini merak ediyorum, ne yapıyorlar dedi ya. Bekar değil bu adamlar, baktım mahsuklu gibi diye. Ama yani sabah kadar onunla uğurluş diyor ya, ''Alo, alo, alo, alo'' dedi ki, ''Çok <gülüyor> ''Kimle konuşuyorsun <gülüyor> ''Ya karı daha yeni buldum, kimle konuşuyorsun?'' <gülüyor> Kadınlar Mevlana bizim kitapların adları geçmiyor diye işte bu eşleri önemli. Macella'nın karısını anlatmıştım hatırlıyor musun? Macella kaçıncı yüzyılda? 1600 mi? 17. yüzyıl mı? Tabii yok 15.000-590. 16 değil mi? 16. Onu biliyorsun. Ezel'in bir sonraki bölümde ne olacağını biliyorum. Yani. Onu da demiyor musun? O de bayılıyorum. 20 milyonluk İstanbul'da Ankaralılar ininmeyin. 20 milyonluk İstanbul'da altı kişi var birbirinden intikam almaya çalışıyor. <gülüyor> ya yani bir dağdan başka hayatlara gideyim. <gülüyor> senden intikam alacağım ben. Ben de senin alacağım sen. Bana bak sen dost musun, düşman mısın? Bilmiyorum ben öbür bölüm düşmandım. Şimdi sen, sen, ben seni seviyorum. Demin seviyordun. Sen intikam aldın mı ben? Aldım, mı alacağını? Sen al, beni alsana sen. Al. sen ya 20 milyondan lan İstanbul'un bir dağılın lan. Dönüp dolaşıp peşi bir araya geliyorlar. Bir araya geliyorsan al intikamını. Alacağım ama daha öbür sözü alacağım. Devamlı karşıma çıkma bak 20 milyon İstanbul intikamlı alırım. Oğlum biz dostuz. Ne bileyim oğlum ben? Dur, dur. <gülüyor> Onu da bilmiyorum. Maceda'nın karısı 16. yok. Daha ağda bulunmamış. <gülüyor> Adam ne yapmamış için sefere çıkıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Durduk yerde bu maymunla ne? <gülüyor> Deniyor ya hani sırf batıya giderek dünyanın yuvarlak olduğunu anladı. Yalan. Karısı öngörüyor bu meseleyi. Karıyla kavga ediyor bu an. Porundan batıya doğru diyor. Karısı arkasından sesleniyor. Sen git git yine gerisi geriye buraya girecek. <gülüyor> Bunu, Bunu söylese başta anlasa daha doğrusu pardon. O yolculuğa gerek kalmayacak. Kadınlar çok öngörülü. Yerçekimli kanununu kim bulmuştum? Yerçekimli. Newton, Neptun, Newton, Newton, Newton. <gülüyor> Doğru. Geçen gün yer çekimini kim bul dedim, Newton dedi bir tanesi. Yer çekimini. Yer çekimini Newton bulmuş olabilir mi ha? Ondan önce her şey havada mıydı? Ben? <gülüyor> Buldum beni neyin? <beni. gülüyor> Fizik kanununu hani öyle kütle çekim falan onları bir uğraştırdım. Sonradan da zaten sonra, kuantumla ortadan kalkmış bir şey yani. Mesela bilgidir, bunları şey yapmaya göre. <gülüyor> Ama mesela orada da Newton bulmamış gerçekten bir kanununu. Charles Ingalls bu Charles Ingalls. <gülüyor> küçük evdeki Charles Ingalls değil <gülüyor> İsim benzerliği O buluyor, adam buluyor. Ama böyle bir rahatsızlık falan geçiriyor falan, hasta yatağında neresi ölümden dönüyor, karısı falan başında, bu Isaac Newton falan bunu ziyarete geliyorlar. Karısı kaçırıyor ağzından konuyor. ha ne olur işte yenge geçmiş olsun, iyi mi falan, <gülüyor> iyi valla bizi çok korkuttu yani <gülüyor> Ama ölümcül bir şey yok, bir şey yok, ama ya yani, çok korkuttu. Bizi. <gülüyor> bir de son zamanda da beni yer çekiyor, yer çekiyor. <gülüyor> Dermi çekiyor diyordu, dur ben bir kez kalem alayım, <gülüyor> özgür ağırlık falan bir şey diyordu. Yok yok yaramıştı ne? Ya, ama korktuk yani çünkü insan eti ağırdır adam <gülüyor> İnsan eti ağırdır mı? Tam kütle verdik peki falan. <gülüyor> Bütün detayı o karıdan araplamış. Çok önemli bu işler. Ama işte içinde zamanında o bulduklarında, telefonu bulduğunda mesela adam hayatını atıyor deniyor. Şimdiki bilim adamları birazcık daha böyle ticari odaklanalım. Telefonu bulurken denemiyor, 15 sene senin üzerinde deniyor. Sonra 15 sene sonra diyorsun ki, aaa ur yapıyormuş beyinde. <gülüyor> e deneseydiniz de bu arzuarda onu, ne saldın buna? Telefonu elime verdin, kafa oldu bu kadar. <gülüyor> Telefon ur yapıyor mu? İşte ya da yapıyom, bak gör ordu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok az beyin kalmış, geri kalan ur. <gülüyor> Bir de kendini yenleme, sırayla yenlesene herkesi. <gülüyor> Ne? Beni seviyorsun. <gülüyor> Bir şiirle cevap vereceğim. <gülüyor> Mutlu aşk yoktur. <gülüyor> Herhalde takılacağım desen de seveceksin. Takılmasan zaten sevmezsin ki. Böyle mal gibi otursan burada ne seveceksin beni? Bir şakalar yapacağız sende. <gülüyor> <gülüyor> Liseden arkadaşım. <gülüyor> Küçük bir flörtümüz oldu sonra ayrıldık. Böyle bir şey, tahriye gitmiştik beraber. Açık büfede tabağı böyle doldurunca tiksindim. <gülüyor> Açık büfe bu, ne dolduruyorsun onları? Bir de böyle patateslerden istinat duvarı yapmış. <gülüyor> İyice doldurayım diye. O gün bugün ayrıldık. Yıllar sonra Migros'ta gördüm, gene doldurmuştum. <gülüyor> bu işte.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 arabaların çiğ artırılan camın, hani şey var ki ışıkta denkliyorsun açsana camı bir dakika falan. <gülüyor> Bu hareket ne oldu? <gülüyor> Mimikler, şesler değişiyor. Belki 50 <gülüyor> sene sonra böyle <gülüyor> nalim nalim insanlar olacağız. Bunlar ciddi de kırılıyor. Camı aç kalmadı ya, camı açsana. Ne? <gülüyor> Işıkta böyle ağırsızla üstüne gideceksin. Çünkü istemsiz bazıları hala yapıyor. Açsana camı bir dakika. <gülüyor> Açsana camı kardeşim. Her şey gitti ama bu gene kaldı. <gülüyor> bu nostalji. Bunun yerinde bir şey alamadım ha. Can hareketimizdir onlar. Dünyada yok. ...sevindi de... <Gülüyor> ...Apple bu teknoloji Steve Jobs var ya patronları... ...onun buradaki kılları alırken bokmuş. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Oradan bokmuş işte. Ama telefonu dedim ya bilgisayarı şunu bunu... ...randımamla iş için kullananlar var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 S, -s, -s, S A sabre asık. Ben niye sabre abiye seni arzuluyorum ya? <gülüyor> telefon rehberisin hayatının çok önemli bir parçası değil mi? Yani, e, numara ezberleme diye bir şey kalmadı. Orada kayıtlı insan varsın, yoksa yok. Bazıları böyle telefon rehberinde bir anda komple kaybediyor ya bir aksilik oluyor. Evde böyle oturuyorlar. <gülüyor> Kimsem <lo>. yok. <gülüyor> Ya kimsen yok olur mu? Kimi arayayım ya ben <gülüyor> O çok kötü bir anlıyor. Beklerse seni arasınlar diye. Hıh <gülüyor> hıh. Alo. <gülüyor> Sanki ıssızla da bulunmuş gibi sevinirim. Kimsin sen kaybedeyim seni. <gülüyor> ha canım yazın. Erkeklerin numaraları vardır. Kadın isimlerini erkek isimlerini bahsetmez. <gülüyor> Evliler de vardır ha. Kadri. <gülüyor> Artık kimse o. Gecenin bir saatinde pırrrr Kadri arıyor. Efendim açsana. Yok ya ablam şu yavşan ya. <gülüyor> Kadri arıyor. Biliyorsun işlerin çekemini arasında ama orada Kadri görünüyor. Yok ya açmayacağım bırakalım aşklara. Hmm, Kadın havanı yaktı. Açmayacağım ya. Ne bu saatte arıyor. TÜR <gülüyor> TÜR <gülüyor> Şimdiden mesaj atmış. <gülüyor> e dur bakayım ne yazmış, daha dur. Tenini arzularla... <gülüyor> Onun için akıllıca bir fikir değil kadın isimlerini erkek kaydetmek. Daha tehlikeli olabilir. Seni arzuluyorum falan filan. Yani tamam. Pınar yazsa bir derece. kadın yazınca. daha tehlikeli değil mi? <gülüyor> bir şey mi yaşandı yoksa bu kadın? <gülüyor> Tınar mı? Eyvallah. Zaten hep biz insanlarda olan isimleri zikrediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şişirecek şaşıracak var? Sana da kullanılan bir isim. Hayret, benim ismim kimde var? Herhalde çıkacak, yazınızı <gülüyor> <değil, bizim> çıkacak. <gülüyor> Avil'e mi berabersiniz, sevgilisiniz? Yalnız mı yani? Eyvallah. Ama böyle şeyler var değil mi? Beylerin başında sizin mi berabersiniz? <gülüyor> Oğlum ben de mı sizi eşlemek istiyorum, size <gülüyor> Neden nikahsız yaşıyorsunuz? <gülüyor> Muhafazı kendim her tarafımın sahilde. <gülüyor> Nikahsızlar gelmesin. 24 yaşının altı gülmesin. Hapşi yaratma siklisin, Evde kim var, evlisiz var. Aa evlisiniz araya seni aldılar. <gülüyor> Annenle baba yok artık hakikaten mi? Ya maşallah ne kadar gitsiniz? Kız daha yaşlı duruyor sizden. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum ben. Vay be ne güzel bu aile çok mutlu ettim çok hayranlık duyuyorum. Efendim? Elbette efendim ne demek? Kimin kızı güzel değil? <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar. Bambaşkadır. Çok gittik. Bayağı yani gerçekten maşallah çok genç. Gittik. Oğlunuz da var. Yuvarlık. <gülüyor> Kardeşiniz, oğlunuz. Bütün aileyi tanıttınız. Başarılar diliyorum size. Şimdi <gülüyor> Siz bu İstanbul aileyle yarışacak olan Ankara'lı aileyiniz. <gülüyor> abimiz genç bir abimiz. Onun için bu telefon rehberi maceralarından tam yakalanacak bir adama benziyor. Ama çapkınlığı yoktur diyor. Tatıya <gülüyor> yap. Biz de olmalı yaşayalım. Yakalanmam ki, yapmam değil. Yakalanmam. <gülüyor> Kamuflajla mı yapıyorsun bu işleri? <gülüyor> Komanda kıyafetiyle. <falan. gülüyor> ne yapıyorsun? Ava <Al> gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kelimetler anlamadı. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu yanlış SMS meselesinin benim başıma geldi. yani 2 milyon dolarlık bir şakaya mal oluyordu az kalsın.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 saçma sapan gülerim diye tasarlanmış şeyler işte benim cinsel organım 77 santim diye dert mi olur? Yani bir sıkıntılı olur? Pisiz. <gülüyor> i̇şte ben apartmanda köpek besliyorum, köpeğimle ilişkim var, aynı zamanda yöneticiyim. <gülüyor> i̇şte hayvanı fosan bir türlü, yani şimdi... <gülüyor> yani ekstra uyduruyorum ama yani... <gülüyor>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 Birbirimizi devamlı böyle bir atıyoruz. İşte Haydar hocam benim derdim şu şey falan enter gidiyor. Ben onu ha gülüyorum Haydar hocam benim derdim. Bir noktadan sonra artık baştaki Haydar hocamı da attık. <gülüyor> Yalnızca böyle komik bir dert yazıp SMS'le gönderiyoruz. Gecenin saat 3'ü olmuş bilgisayar başındayım dur dur geldi. Aha güldüm ben yazdım gönderdim. Dur dur geldi. Joklu mesaj geldi mi? Yoo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yo, Anne yo ya sen karnen cevap tut tut Eva abi sen kalk onu gündüz görüştüğümüz evlatçı kadına yalnız. Çöp olsun o dünya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 dilim varmıyor söylemeye ama Allah'tan pasif yani mahkemede çıkıp da biz e, efendim orada sağlığında bir şey yaptılar e, benim zararım kendime falan <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> bir harften dolayı ceme gönderiyorum diye cik diye gitmiş Allah'tan kadın anlayışlı işte bir kadınmış bir paragraf böyle gözüküyor. Ya biz böyle yanlış olduk. Birbirimize gönderik yapar. Anlıyorum, anlayışla karşılıyorum falan demiş kadın. Abinin ikinci mesajı. Peki evi kaç gibi görebiliriz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ulan demin job diyordu, bir sürü anlatıyordu. Ne çabuk efendim elegan ama anlatacağım. İnanılır gibi değil <gülüyor> Çok fena. Gaye ya Allah yarabbim. Bu birbirimizle haberleşirken başımıza gelen Geçmişten dedim ya, ya 15 sene önce bunlar yoktu, nasıl oluyordu? Ağabeyciğim, ihtiyacı kendimiz kıçımızdan uydurduk da ondan. Şimdi mesela bak, uçaklarda yasak telefonla görüşmek ama ya insanlar o kadar acayip ki ben yani gördüm, teker yere girdiği anda telefon açam. Ya bu kadar meraklı olma arkadaş, bak uçak geldi, indik indik. <gülüyor> <gülüyor> Yahu daha kulenin haberi yok. <gülüyor>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 Yazıp gönderiyorlar ya işte. İkindiden sonra ev sultan orda bekliyorum. İletildi. Ondan sonra bekliyorsun ben? Kimsin? <gülüyor> ben, ben. <gülüyor> Abi geri zikalı yok, ben demirdim. De yani. <gülüyor> i̇şte orta çağda yapmayın yani. Sakın şey diye düşünmeyin. Ejdadımız da dalı geçiyor, Salak bar gibi oluyor diye. Yok mu yani, var mı? Ya? <gülüyor> ben, ben. Yassana ne harcıyorsun güvercenin? Şimdi nasıl bir de tüm kontrol istiyor, orada da var mı? Güvercenin var mı onun bayramı? Bayramı kutlayacağım. Yani bayram kutlama meselesi bambaşka. Burada da öyle. Herkes şey anasını satayım, mani. Bayram gelir ellere, dinlere. Eğer biraz gelirsen, bayram çeker Bak, <gülüyor> ya, ya sen niyetçi misin? Senin önünde tezgah tavşan mı var? Niye bu? <gülüyor> ya niye bahane yazıyorsun kardeşim? Aç telefonu, bayram günler olsun, nice yıllar, şudur iyi hayırlı kandiller Uyduruyorum ben Ne istiyorsun? Aç söyle. Denen denen denen denen denen denen denen yani bunu bir kere mesajını alıp da böyle şaşıran, sevilen ''Aa Fahrettin abi bize bak mani yazmış. <gülüyor> Var mı? Otomatik bir şey. Yazıyorsun maniyi, send all hepsine böyle. İşte güvercin dönemi olaydı. Düşünsene 10.000 güvercin kaldırıyorsun herhalde. <gülüyor> Kuşlar filmi gibi. ''Vurluyor <gülüyor> ya bayram filmi.'' <gülüyor> o zamanlar öyle bir hıza ihtiyaç yoktu demek.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 Yemin ediyorum bu elçiye zeval olmaz lafı oradan bulunmuş. Çünkü hatırlamıyor ki. Yanlışlıkla kalaylayacak kural vallaha dedi ki anasını affet et. Ne diyorsun lan? Elçiye zeval olmaz ben. Hatırlatır söylüyorum ben? Kelleyi kesip gönderiyorlar. Nasıl bir mesajsa bu geri geliyor kelle daha mesajın tamamı download olmamış diye. <gülüyor>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 Kabası bu kadar. Kuantum <gülüyor> konusunu biliyorsun. En çok bu işleri kim? Stephen Hawking biliyorsun. kuantum yani, <gülüyor> faydası olsa yazık onu yürütürüm. <gülüyor> Ama kuantumu şey zanneden mi? Hani, evrene gönderiyorum pozitif. Hep de parayla ilgili. 1500 lira hayalini kurdum, kurdum. O hayalimi evrene aktarıyorum. Zap geliyor bana. Al zap gelir. <gülüyor> Bir işe gireyim, bir çalışayım. Yok. Kuantum. Enerji. Bütün o negatif enerjiyi atıyorsun. Bir işe girip çalışıyor musun? Yok. Paraya odaklanın. Hep para istiyor insanlar. Vardır burada şimdi kuantum? Ankara'da yok. Var mı burada kuantumcular? Söylemez. Ha, Mikros'tan aldığın kitaplar.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 Şabam arkamın alayım, <gülüyor> kuru nane, şey var mı bize nişasta yok, aa a, secret kitabı, <gülüyor> dur şunla evrene mesaj göndereyim, <gülüyor> nerede oturuyordu, borcun mu barbaris? <gülüyor> evrene mesaj, <gülüyor> aramızda, <gülüyor> abi evrene ne gönderiyorsun ya? Şu mistik işlerle uğraşanlara tabi, bunun bir de muhafazakar benziyorluğu var kanallarda var ya, yüzünü unla beyazlatmış adamlar oluyor böyle. Hani. Devamlı konu cüzdan bulmak yerden. <gülüyor> yerde cüzdan buldu. onu sahibine götürürün. Ya hayat cüzdandan mı ibaret ya devamlı? devamlı para bulup sahibine götürürün. Biz bulunca yiyor muyuz yani? <gülüyor> cüzdan mı? <gülüyor> Takside para buldum mu? Onun sahibine götür yavrum. <gülüyor> Yok yiyelim Tabii ne? Tabii sahibine var? Bunda şaşıracak ne var yani? Çek yatın altına 5000 lira saklayan adam sonra anlar çarptı onu. Kuantumcular da öyle. 1500 gelsin, 7 gelsin. mesajımız göndereyim gelsin. Ha iyi. İnşallah dediğiniz gibi olur. Ama yani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 Bahri abiye 3.500'den <gülüyor> <gülüyor> Koca evine dönerken A-a Bahri <gülüyor> Ya Allah'ım yarabbim ya Siz pistikler yok musunuz? Bir ara verelim, biraz bir şey verelim. Reklamlarda şimdi devamlı çocuk kullanıyorlar ya, koca koca toplu konut satıyorlar, çocuk anlatıyor. ''Ala bana el, bana bunu al el'' Ulan kırk taksit, babanın beli bükülmüş. ''Al onu, al, al'' Allah Allah, eskiden reklamlarda çocuklar bon istiyordu, çikolata istiyordu, şimdi ev aldırıyor kırk taksitle. ''Sana ne yapar be baba sen Toyota gibi adam mısın?'' <gülüyor> Ben de biraz arabalarla ilgiliyim ya, Toyota gibi adam deyince ben böyle buruluyorum <gülüyor> Toyota gibi adam olsun ben babadır deyince. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? Ankara'da dostlar nerede? Bir daha göreyim onları. Ankara'dan gönder. Eyvah. Nasıl ki? iyi mi? İdare eder değil mi? Güzel. Güzelcik be. Heyecanlı iş yani. Kusura bakmayın yani. Bu kadar oluyor tek başına. <gülüyor> Kuliste birazcık konuştuk kıymetli misafirlerimle.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 Tarkan kuzenine bakmıyor, ne yapacaktı? İnşaatta çalışıyormuş kuzenin. Ne yapsın Tarkan, single mi çıkarsın onayı? <gülüyor> i̇şte malayla geldim. <gülüyor> meşhur oldu mu bütün akrabalarını bayıldır etmen lazım. Yani meşhur olunca şey mi yemeyeceksin, akrabaları dizip halanın ne olur? Sen baleye yazıl, sen klasik <gülüyor> sen single çıkar, sen müzikal yap, ne? Allah Allah. Biz üç kardeşiz, onlardan da böyle bir şey duymadım şimdiye kadar bir olay çıkarmadılar. <gülüyor> Abisine bakmıyor falan. Bismillah. Orada lojeden izliyor. Onunla dramatik hikayem var ama biliyor musun? Abim bu yaptığı bir şey herhalde şaşırıyordur biraz çünkü çocukken çok üstüme geliyordu. Gül dürme biliyorsun, şey. Gül dürme haftalar Valla öyle, <gülüyor> <gülüyor> öyle diyorum. Beş yaş var aramızda.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 iş yalıya gitti, birden <gülüyor> o sokak hayatından sıyrıldı. Ya Büyük Hala'nın evindeyiz, kuzinler de var benimle beraber, kuzin. <gülüyor> büyük Hala evden gitti, onun yokluğunu fırsat bilip onun ben ve sigaralarından birer tane içtik. Anıya bak, Büyük Hala bizi bir yakaladı kardeşim, Dedi ki bize, bu hafta size havuz yok. <gülüyor> Bizim o bütün o... <gülüyor> ...bütün o çift de böyle bu beyaz Türk hikayeye böyle baktım. <gülüyor> havuz yok ha, var ya. <gülüyor> Ben yaptım. Küçükkan öyle bir iş. Baskül göndermişlerdi Almanya'da.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 Tartılmak 1 lira, herkes 1 lira, 100 kilonun üzerine 2,5 lira. <gülüyor> Kafaya bak. Hani <gülüyor> ona yıpranma payı yani, 100 kilon teraziyi bozuyor ya... <gülüyor> ya çok, çok çıktın ya, 2,5 lira ben aldım. Bütün mahalle tartıldı oğlum, herkes. çocuk çocuk, anne, anne 1 lira sonra tartılacağım. 105 lira para kazandım bak, o günün parası 78, 105 lira. Ya bir çikolata 60 kuruş falan, yani çocuk için servet diyoruz falan böyle 105 lira. Abi çok mutluyum, bir torba param var. Ertesi gün işe başlayacağım ikinci günü. Baş yanına geldim, yok. Bu almış abi. <gülüyor> abi almış teraziyi. Onun için Perşembeleri de burada çıkabilir, dikkat edin. <gülüyor> Arkadaş. Daha merkezi bir yere götürmüş bir daha çok para kazanacağım hesabına ya bir kişi tartılmamış. Bir kişi <gülüyor> 105 lira kazandı, onun kazandığı para sıfır. O günden beri aynı oranla devam ettik yani. <gülüyor> <gülüyor> Tek sever dedi. Biraz sıkıntısı var tabii. Adam düşünsene şey Google'a ismini yazıyor Can Yılmaz. Did you mean Can Yılmaz <gülüyor> Ağz abisine bakmıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet kuşu mudan lan benim ağzıma bakacağım? <gülüyor> bir var. gücü var. Parayla ilgili espri yaptığım bir tane maddiyat böyle. Çünkü uyarı aldım biliyor musun? Çok parayla ilgili espri yapıyorsun. Ama parayla ilgili espri yaptığında millet bana yapıyor. Abimi aramışlar bir keresinde. Biz yani öyle prestij müzik değiliz anladın mı? Abim benim işlerime bakıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> hani ana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 Acayip. Ben de çok böyle hani ekonomik olarak iyi durumda diye Rolex bir saatim vardı. Cebime koydum saatimi. Yani esprim şuydu, çıkacağım. Bir iki konuşacağım, aa kitle mi? o zaman Rolex'i e takabilirim diyecektim. Abi anlattım beş dakika sonra Rangu Bey bana hediye Rolex verdi. <gülüyor> <gülüyor> Benim Rolex cebimde kaldı. Ben çıkarıp da bende var diyemeydik. var. <gülüyor> Ama acayip bir ha. Çekiliş falan yaptılar, birbirine televizyon hediye ettiler. Plazma, loteri yaptılar böyle. Plazma TV'yi kazanan Aydın Doğan. <gülüyor> ben dedim ki, durun dedim, onun televizyonu var. <gülüyor> <gülüyor> çok zenginlerdi, çok. Ya, orada parayla ilgili ne şey yapacaksın? Yapsan diyecekler ay yazık bak yer <gülüyor> <gülüyor> Bu işin parası iyi tabii ama işini severek yapmak en önemlisi. Ben yani işini severek yapan adam hayranıyım yani. Hakikaten. Ben de severek yapıyorum doğrusu. Zor ama severek yapma. İçinde bir gram olduğu zaman millet eğlenmiyor, hemen fark ediyor. Böyle dedektör var millette böyle. Şimdi eğilmiştir, şimdi eğilmiştir. <gülüyor> işleri tabii çoğunlukla hani daha meslek sahibi insanlarsınız bizim gibi değil. Çok yani sizlerin meslekleri de benzeşmediği için bazı böyle algıda tuhaf durumlar oluyor. Hiç çalışmadığını zanneden var, on eki falan diyen var. İki saat burada konuşuyor götürüyor falan. E tamam da e, sen de pek çalışmıyorsun aslında. Yani 95 işler çok çalışılan yerler değil benim yani 9, hani o, o çalışma yöntemini kendi işime oranlasam benim burada iki fıkır anlatmam gerekiyor. Öyle. Çünkü sen 9'da işe başlıyorsun, sabah geliyorsun. Günaydın. Rahmet <gülüyor> Bey, kahve alabilir miyim? Kahve mi alayım, güzel. Bilgisayar başına geçeyim, sudoku oynayayım. <gülüyor> Soliter açayım, şeyleri, kartları falan filan. Ay bugün ne yapıyoruz falan, yalandan bir toplantı, bir araya geliyorsun. Ne yapalım bugün? Ne, ne, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım bilmiyorum falan diye. Ondan sonra öğle geliyor zaten, biraz öğle yemeği, ay hazmetsin Mehmet Bey'i soda alabilir miyim falan filan. Öğleden sonra bir toplantı daha, ne yapalım, bugün ne yapacaktık gerçekten falan. Akşam servisleri bilip evlere dağılıyorsun. Beş kişiyi bir fotokopi çektiren gördüm ben böyle. Eskiden kamuda hani çok böyle, Torbinde işe alınma, yatma falan vardı ya. Sonra baktım ki özel sektörde de var gizli işsizlik. Yani bir firmada bir sürü ünvanlı insan var, iş yapan yok. Bölge müdürü var, kıl var, yürüm var, koordinatör diye laf var mesela. Koordinatör, hmm. O ne? Hani iş yapmayanları koordine eden adam. <gülüyor> sen kahve iç, sen su al, sen önün arkalı fotokopi çektirirmiş gibi ya. Ben yemekteyim. Var mı? Iş, siz ne iş yapıyorsunuz abicim? Serbest, serbest meslek. <gülüyor> Aa, <gülüyor> en bayıldığım o. Benim de maliyetim öyle gözüküyor. Serbest meslek. Ama öyle yani işte serbest değil o kadar. Yani mesela dokuzda çift yap Çıkasım yok var mı? Yok. <gülüyor> serbest değil. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz abi? Başta konuştuk. Evet. <gülüyor> Bilgisayar serbest. <gülüyor> Tek el çifte. <gülüyor> Peki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şu spam denilen bir şey mi var? Bilgisayar ekranında birinden çıkıyor. Penis kırıklığına falan. Onu bilerek mi <gülüyor> seçip mi gönderiyorlar o kişilere? <gülüyor> Abim bir kere sinir oldu ya. Bir şey doğrusu tık ya yeter lan yani. Adımı kim verdi benim ya? <gülüyor> <gülüyor> Bugün biraz üstüne gideyim. <gülüyor> Ki, güzel işleriniz vardır mutlaka da, ünvanlar dediğim ya müdür var mesela müdür. Hmm. Hiçbir şey yapmayanların en iş yapmayan Müdür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de 5 milyon tane başkan, 10 milyon tane başkan yardımcısı var, biliyor musun? <gülüyor> Ünvan çok güzel. Ünvan süslü oldu mu korkma. Bak mesela 80'li yılların sonunda bütün böyle türkülere, şarkılara mesela mal olmuş bir meslek vardır, çöpçü. Mesela ne var bunda kötü Onu temizlik teknisyenine çevirdiler. Temizlik teknisyeni. Köpü <gülüyor> al, dur bir dakika Önce bakmam lazım. <gülüyor> <Ölür>. <gülüyor> Onların en bir CEO'dur. CEO. O artık uçakta. <gülüyor> Kıtalar arası, Yukarıda köleler çalışsın arası. <gülüyor> bir tane CEO var mesela dünya çapında. Otomotiv sektöründe. Bilir misiniz? Carlos var mı kimse otomotiv sektöründe? otomotiv sektöründe olan Ben varım evet <gülüyor> Var mı? Carlos diye biri vardı. Neydi? Carlos çok meşhur. Yani hem Nissan'ın CEO'su, hem Renault'un bu ne öyle bir şey. Değil mi? <gülüyor> otomotiv sektöründe dingil bölümü. Bilmiyor <gülüyor> musun? Ya Carlos Carlos on mu ne öyle bir şey adı? He? He? Google'a mı alacağım? Carlos, Carlos, biliyorum adını. Öyle Orta Doğu'lu bir yer. Ya da Arjantinli mi lan? Abi adam hem Nissan'ın hem Renault'un CEO'su. Nissan'a gidip diyor ki Hatchback yapalım diyor, öbür tarafa koy götüre devam diyor <gülüyor> Bir ona haber veriyor, bir ona. Ne kurdansın işi? CEO. Otomotiv sektöründe. <gülüyor> Bu Toyotaları geri çağırdılar ya onu soracaktım sana. Fren sisteminde sorun var diye. Peki Toyota gibi adamları da çağırdılar mı ya? <gülüyor> abi anneni aradı. <gülüyor> <gülüyor> geri çağırıyorlar abi. <gülüyor> Oğlum bir yaşa Kemal'e erdi. Nasıl bir... <gülüyor> Fren sisteminde sorun varmış.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 Tamam da ver bana 5 bin lirayı da ben seni deneyeyim. <gülüyor> Çok ya değil mi ya staj? Ne güzel valla ben. E ne deneydi? E ne yapacağım evet. ben şimdi şu ay bitti evet hadi stajı bitti. Şimdi bunu deneyeceğim. Evet. E bu bitti sonra bunu sonra bunu. Adam biter mi lan öyle? Biz de olacağız stajı yap evde otur. Ne hacı. <gülüyor> İşini severek yapan adam oldu mu? Bunları derd etmiyoruz. Mesela ben bir tane emsel hatırlıyorum. İşini severek yapmakla ilgili. Ne kadar tuhaf bir iş de olsa adam çok acayetti Baba oğul. Afyon'da film çekiyoruz. Seyyar bir tuvalet lazım oldu bize. Çünkü dağlık bayırılıp bir yerdeyiz. Eski çağlar Arof filmini çekiyoruz. Dedik ki bir tuvalet ihtiyacı var. Tamam Kürt'le geziyoruz ama oralarda da sıçamayız yani. Hani bir seyyar bir tuvalet gelsin. Arkadaş bir tuvalet geldi, sertra bir otobüs falan, cihlop gibi içinde Eros Ramazotti çalıyor falan. Kastantera, Bancarik var. Playstation var, Skylife magazinler var. tuvalet ya. Sıçmaya kıyamazsın. <gülüyor> İki tane şezdok açtılar baba, oğul gözlükleri taktılar böyle. Ya filmi biz çekiyoruz, artist falan onlar. böyle. Ya dedi ama valla özellik takdir ettik yani. Dedik ki adamlara bak ya, ne güzel bir işti yani. Bu işle uğraşıyor ve ne kadar ciddiye alıyorlar. Cem meyniri bizden çok dedi. Yani bugündür baktığınız zaman Tarkan bizde, Kenan Doğulu oğlu bizde. <gülüyor> Adama bak ya meseleye öyle bakıyor. Hani kebapçılarda ünlüler gittiği zaman fotoğrafları konur ya. <gülüyor> i̇çeri giriyorsun Tarkan. <gülüyor> Hemen hayalinde bir reklam düşündüm onun için. İsim de buldum Kakadüs diye. <gülüyor> Düşünsene reklamını. Bir artist misiniz? Dağda mı ya da Filip mi çekiyorsunuz? Peki nereye çıkıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan geliyor ve tan tan tan tan tan sen dekleri yaparak buraya geliyor. Takım, kela doğdu. <gülüyor> Takaviz, İşte şimdi suçlanasın. <gülüyor> <gülüyor> Bu işte uğraşıyor. Nasıl özeniyor, biliyor musun? <gülüyor> i̇şini sevmek bu işte. Yani ne halbuki sorsan işler nasıl, bokta? <gülüyor> <gülüyor> bu işini severek yapmayanlara bir derstir diye düşündüm. Vallahi de bilirler. <gülüyor> Kim var işini severek yapanlara başka örnek? Bu büyük marketlerde değil, kasadaki kızlar. Allah bu ne sevgi. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlıyorsun o tipleri, kasada duran kızları. 5 numaralı kasan. Dur, dur, dur, dur. Bir de böyle bolca aldıysan, o zaman nasıl sevgi besliyor sana bilsen. <gülüyor> Yedesin çamaşır. <gülüyor> beş tane, beş, beş tane. <gülüyor> Bitti, hadi bakalım. Taksit yapıyor muyuz? Orada vurucu lafı söylersen bitti. Tek çekim. <gülüyor> Bu halinde sen buralarını yaptıranlar var ya, barcode. Sıra çocuklar var, enseye barcode yaptırıyor falan. Bir gün onu bir Rus'ta okutmak istiyorum. <gülüyor> Çok güzel fikir değil mi bak ya? Tursi. <gülüyor> Afra tafra yapıyordum, turistin <gülüyor> <gülüyor> Şu girmeden önce böyle karikatü biliyorsunuz. Ondan önce de otelcilikle çalıştım ben. Otel alemini hani müşteri olarak çalışan da var mı? Var mı kimse otelci? Hizmet sektöründe çalışan, servis falan he? <gülüyor> <Turgut Beyiz. gülüyor> Gemicilik ilgili bir şey mi sordun? Two Wood Rays! Uşaklar! Siyah siyah! Two Wood bir bölge değil mi? Bodrum'da bir yer değil mi? Ha, orada mı çalışıyorsunuz? <gülüyor> Şu an orada kim çalışıyor? <gülüyor>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 Böyle mahkeme sahnelerini izliyorsun Amerikan filmlerinde avukat olacağım diyorsun. Çünkü böyle bir karşılığı yok bizim memlekette. Sayın yargıç bu görmüş olduğunuz adam falan filan hafla dafla. itiraz ediyorum, reddedildi ama öyle diyorsunuz ama jüri falan Halbuki bizde o kadar havalı bir başlık var bizde. <gülüyor> Derinlere içeri çağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> biz, biz de avukat dedi dosya git git git git. git. Dostça gel gel gel. Gel. Bunu yasak Amerikan filmi izleyen kızlar elim akbil olacağım zannediyor. <gülüyor> elim akbil. Gireceğim hukuk fakültesine. Elim akbil. <gülüyor> sen utanmısın? Hakikaten mi? Ha Sayın yavruya çık itiraz ediyorum. Var mı bizim mahkemenlerden? Nereye itiraz ediyorsun ya? <gülüyor> i̇tiraz ediyorum. Kimsin lan sen? <gülüyor> <gülüyor> ben de Amerikan filminden çıktım. <gülüyor> Objection. Objection demişler, şey değil mi? Objection. Diye. Objection. Rejected. Objection. Overruled. Sustained. <gülüyor> bu mahkemede bunları söyle deli diye alsınlar. <gülüyor> İtiraz ediyorum. Allah Allah. <gülüyor> yani sesini duyurmak için ben yani tozyonun üzerine çıkıp konuşman lazım. Çünkü dosya bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyzenefin uzmanlığı kardeşim? Banka finans. Banka, Banka finans. <gülüyor> Allah Allah. Bu bankalar bizi niye arıyor? <gülüyor> Onu mesela itiraz miyiz ona? <gülüyor> Vallahi ya niye arıyor ki? Demin anlattım yani. Paranız varmış bir de getireyim. Kimse sen ya? Getir bay ne bay ne? Finans işleri ha. Bunlar tabii görkemli meslekler, avukatlık falan. Ama turizm sektöründe de biz de bir filme daldık, aldandık. Kokteyl. Tom Cruise kokeyi yapıyor, böyle atıyor, <gülüyor> kadınlara ikram ediyor. Bu kokeyin adı Orgazm falan <gülüyor> Ondan sonra o zamanın Tan Gazetesi'ni hatırlıyorum. Türk erkeklerini gazoz gibi içen turistler falan hep bizi kan kandırdılar. Türk erkeklerine bay diyor. O zaman <gülüyor> bizim hemen turizm sektöründe olmamız lazım diye düşündüm. Çocuk kafası işte Girdim çalıştım, okudum. 16, 15, 16 yaşlarında staj yaptım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 Hmm, house, house evden otel değil bana ne? House giving Bak <gülüyor> zaaam diye girersin böyle şey <gülüyor> Çocukluk yapıyorduk öyle yani. House giving takip hemen giriyordu. Müşteri olarak da tabii çok otellerde kaldım ama yani orada çalışmış olmanın çok faydasını gördüm. Mesela servis elemanına iyi davranmam gerektiğini, yani yediğinden emin olmak istiyorsan <gülüyor> Kibar olacaksın. Bize diyorlardı ki Garson mu olacaksınız bu okulda okuyorsunuz? Lan keşke garson olabilsem. Garson zor. Yani loort gibi gelir böyle tak falan şeyler. Sana böyle süslü süslü geliyor ya tabaklar onların nasıl hazırlandığını bir <gülüyor> Büyük tabak servis tabağı ortada işte kuzu götünde marine edilmiş bir şey. <gülüyor> Etrafına süs Allah süs. Süs Allah süs. O ne biliyor musun? Bu ortadaki 5 lira ya. Bunu nasıl 60 lira yapar? <gülüyor> Ekrafını birazcık daha gezindirdim eee. Gurme <gülüyor> programlarını da izliyorsun. Var ya hani sus, gurme programı? Vedat Milor'un içinde o suslu tabakları görürsün. Mehmet Yaşi'yi de göremezsin. Tabağı görmeden yiyor çünkü. <gülüyor> Hatırlıyorsun o programı. İki tane gurme programı var. Bir tanesi Siyenel'de Mehmet Yaşi neydi onun Lezzet durakları bütün Anadolu'yu da getiriyor. Öbürü de tadı damağında. <gülüyor> Vedat Milo, o birazcık daha nali. o kibar bir adam, öyle öyle değil mi? Ömerkeş'i böyle. <gülüyor> yani programın adı ne biliyor musun? Doya Doya. <gülüyor> ya sen gurbe misin kardeş? Evet. şu Tatsana şunu bir, bir şey yap, numaralarında olsa bir şey yap. Ya bir tabak sıyırdı. <gülüyor> Sonra da diyor ki krom tadı var et tabi. Hani. <gülüyor> ya kardeşim. Bak bak bak. <gülüyor> Nasıl? Kütahya. <gülüyor> Lan tabağa. <gülüyor> Sistire yaptı tabağa ya. <gülüyor> Mehmet abi ya. Canım benim. Ya Allah ya. Ya Allah ya. ona ver. Büyük acaba onu ver. Ya, ver. Nasıl? Bilmiyorum, doymadım falan. Hem de abiye bak ya. Ne de abi kibar. Kibar ama o da böyle borusu öttüğü yerlerde asılıyor ha. Yani şantaşına falan gibi elegan yerlere gidiyor. O da böyle karamelizi et verirsiniz bana abi. Karıştılar da heyecan içinde. Ambiyastan yıldızı kırmasın diye <gülüyor> <gülüyor> karamelizi <etmedim. Edeyim> <gülüyor> et verir edir mi? Et mi ne diyor? <gülüyor> Şu sert yapıyor. Vedat abi de Anadolu'ya gittiği zaman çuvallıyor. Anadolu'da böyle bir kere gördüm. Şürekle böyle pideyi bir dayadılar. Güke demedi Vedat. Vedat abi, eller eller. Eller. Ocağı ocağı ocağı ocağı ocağı. Ya sen diyor ki, burda kuyruk ya mı var?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 Yemekten iş buralara nasıl geldi? Hep merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Ticari de bir yanı var, lezzet yanı da var yemekte ama şu var ya şu etler hmm. <gülüyor> Biz de bir otelde çalışan adam olduk, çünkü işin mutfağında, tam kelimenin tam manasıyla mutfağında senin o 50 lira verim yediğin yemeği yiyorduk. Simaslı ustalarla beraber. <gülüyor> yiyorsun. Yeterli mi Bir de kolay. Şimdi biliyorsun otelde o tip işletmelerde yeme içme çok pahalı yani ve eğer personel o menüdeki bir şeyi yerken yakalanırsan menüdeki fiyatından öder, o çok ağır, o çok fena bir şey. Yani mesela açtı bir tane soda içiyorsun, yani yiyecek içecek müdürü yakaladı, gitti gel 50 lira soda, <gülüyor> yakalamadı bedava. <gülüyor> yiyecek içecek çok pahalı, otelde de hatırlasana, minibar bazen böyle otelde kalırsın. Ölsem mini barı <gülüyor> Su. <gülüyor> <Ana>. <gülüyor> Bir de muslukta şey yazıyorsa su içilmez <gülüyor> Ulan bu içilmez, bu daha da içilmez. <gülüyor> mini bar, çok pahalı valla. Bir de elektronik mini barlar vardı, denk geldiniz mi içi? Öyle bir sistemdir ki, bir şişeyi kaldırdığından da hesabına işler. <gülüyor> biliyor musunuz o teknolojiyi? Yani tıp gitti, yani işledi, yani yanılıp bir limonu açıp da, ya bu soda nerede ya? <gülüyor> Game over! <gülüyor> <gülüyor> Ulan bir soda içecektin, iki binlik oldum ya. Çok şeytanlıklar yapılıyor otelde, çok müşteride de yapıyor. Bak bir kere Hollanda'da turne, gittik otelimize yerleştik. Bir o yapayım dedim. Girdim, minibarın üstünde bir tobleron var bu kadar. Toplu konut maketi Ya bir tobleron koymuş eşşol eşşol. Yani onu ye öl. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Dedim ulan o kadar çalışıyoruz, şu kobleronu yiyelim artık yani. Eşikçiyiz. Aldım kobleronu. Vallahi bu kadar. Abi bir açarım, içi boş. Bomboş. Ya müşteri, benden önceki müşteri eşek onu bir yemiş ki. Sonra da origami katlar gibi aynen yapmış. Yapmış. <gülüyor> ne şeytan erişlerdi orada. <gülüyor> orada çok böyle sosyal haller öğrendim dedim yani ya, garson. Mesela garson dediğin zaman karikatürde, yabancı filmlerde en oldu mesela garsonu ancak şöyle stilize ediyor. Çünkü onların garsonu öyle. Hani menüde bir şey söylersin sen yanlış. O böyle sinovede der garson hani İngiliz ya da Fransız garson. İzleme. Onun çiçem astık deme, bez ona. İzleme. Çok çiçem astık Bizde garson o değil. Bizde garson başka bir şey. Onun için iyi davranacaksın. İyi davranmasının ne bildiyeceksin. Gözünün içine bakman lazım yani. Evladım getirsene dedim gitti. Yani evladım, Fatih birçok oldukları orada kurtmay. Nerede kaldı kardeşim benim cinfisim? Getirsenize evladım. Evladım. He. ver şu bana. <gülüyor> Biraz ona sodasını ilave yapayım. Vallahi bilmiyorum. Gözümle görmesem anlatmam bunu. Ama ondan sonra müşterim eminiyeti yükseliyor tabi Hep Aynısından getir bana. Garson <gülüyor> yani çocuk kaç kere işi binir gibi. Yani. Hiç onu düşünmüyor. Yani. Restoranlarda şimdi müdavim meselesi çok önemlidir ya. Yani gelirler, mesela yine filmde görmüş Barmen'e dert yanabilirim, Garson'a dert yanabilirim. Cheers dizisi bu Gelip şey derlerdi. var çocuk, var. <gülüyor> <gülüyor> ne vereceksiniz bana? Ne vereceksin? sana? Menüye bak, söyle. Para <gülüyor> ne vereceksiniz? Ne bileyim ben? Tipine bakıp, Burcu'na göre bir şey mi vereyim sana? Bakayım tipine, bir şey yok. Ne bileyim ben? Bir şey söyle, vereyim. Yabancı garson, öyledir. Ne var benim mesela? Alakart menü vardır, Tumble menü vardır. Bizde ne var? Ne vereyim abime? <gülüyor> ya da bana bırakıyor musun? Garsonun en sinir olduğum yaklaşım bu. Bunu yaratan da böyle müşteriler. Bana ne vereceksiniz? Şu garson tipini yaratmıştır bizde. Bana bırakıyor musun abi? <gülüyor> Bırakıyorum git ye hadi sana. <gülüyor> yani ben de istediğimi bilmiyorum arkadaşlar. beni söyleyeyim. Abi şöyle yapalım. Bana bırakın. Vallahi bana bırakın. Bana bırakın ya. Siz ne anlarsınız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yurt dışında mesela bu tavırlarla yemek söyleyebilir misin? Bırak bunu. Ben senin ellerini kenepçeliyim yurt dışında, hayatta sipariş veremezsin. Çünkü şu, şu vardı bizde siparişlerde, şu iki elinle kalkar bak. Ya bir de ne yap biliyor musun? <gülüyor> İnanılır şey değil. Bak bu eli kullanma, adını söyleyemezsin masada otururken. Ne istersiniz? <gülüyor> Şu illa gelecek. Sanki yani bir tabağı betimlemeden yemek söyleyemiyorum. Ya bize ne yapmıyor musun? Böyle... Şey Hepsinden azar azar yapayım. Hepsinden azar azar yaptım. Hepsinden ya. azar azar yaptım. gibi yaptım. Sen yurt dışında böyle bir sipariş verebilir misin? Evlendik. Hadi neden dedim?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 İngilizce yaz, İngilizce var mı? <gülüyor> yurt dışına çık, herkes böyle <gülüyor> Korkma, konuş ya. ya! Konuş! Zaten yurt dışında konuşacağın İngilizce bir turistin İngilizcesi, ne korkuyorsun sanki Buckingham Sarayı'nda bir lecture verecekler. Yani konuş işte, this, that, how much, this, this değil, öbür this falan şey <gülüyor> Buradan ne korkuyorsun yani? Konuşmuyor kimse Konuşma ya! Korkuyor insanlar hani acaba bizi aşağılayacaklar. Yahu kardeşim sen şimdi İngiltere'ye giriş yapıyorsun, oradaki memur Pakistan zaten, Pakistan'da. Baço pepeço pecik. Baço pepeço pecik. Muhteşem bir İngilizce değil herhalde ya. Yani. Şimdi bu muhteşem İngilizce değil, sen de korkuyorsun yani. Atölystik falan. Eee gerek var. da işte ya. İngilizce Kemal misin sen? Rahat ol ya. What's your father? What's Çok fena. O zaten pasaportta ne felal oluyor, veriyorsun ya böyle. Pasaportundaki fotoğrafına benzemeye lazım. <gülüyor> O memur böyle ilk bakış var ya o ilk bakış çok fena var. <gülüyor> Sen ha İngiltere yani. <gülüyor> o damga'yı burada ne kadar arkadaş? Bütün hayatını tarıyorlarmış gibi paranoyaya kapılıyorsun ya bak. Hele el böyle şeye gittiği zaman klavyeye. Allah. Dedim Facebook'a bakıyorlar <gülüyor> Ben hiç gözümü ayıramıyorum benim buradan. Vallahi hiç gözümü ayıramıyorum yani. Hiç şöyle olamadım bir türlü yani. Pasaportu verip hadi o bir işini yapsın ben de bak bakınıyım falan yok. Çünkü bak arada bakıyor ya göz göze gel <gülüyor> Damgayı vurdu ama ondan iyisi yok. O can arkadaşın senin, thank you, <gülüyor> ne yapıyorsun? İngiliz vatandaşım yapmasın, ha? yapıyorsun? İngiliz vatandaşı olmak zor herhalde değil mi? Ama Amerikan vatandaşı olmak kolay. Orada doğum yapıyorsun değil mi? Böyle bir şey var. Amerika'da doğacağım, çocuk Amerikanı öneriyor. Ne? <gülüyor> ne o? Ne o ya? O ne kadar saçma bir şey değil mi? Öyle bir şey var. Abi de gidiyorsun oraya, o da nerede? da ya abi galiba. Hani ana yani tür, baba tür, doğdu mu Amerika mı ya? <gülüyor> Amerika <var> mı? Gel, biricik gel. Sahri Günay babası, Fener Günay, Cetinli. Amerika mı bu çocuk ya? Ekonomik durumu biraz iyi olanlar Amerika'da doğum trivine giriyorlar. Yani ne ki yani iki sene sonra iflas edince çocuk Meksika vatandaşı mı oluyor. Ne kadar iyi Meksika vatandaşı iyi Meksika vatandaşı diyor. Niye çocuk Amerikalı oluyor ya böyle zannedip ne yani anlamıyorum onu. Allah'ı mübarek ya. Neyse dala gidiyoruz. Garson garson. <gülüyor> ben bir kere İtalya'da sipariş veriyorum. Acımasızlık konusunda şöyle örneğini vereyim. Salatası öyle. Bazı miktardaysın ya. Can I have? balzamik, miktarda. Bazı Bak İtalyan var. Bazı miktarda. Bazı miktarda. Bir. Bazı miktarda. On sallay. Bazı miktarda. Bazı miktarda. Balzamik. Ha, bazamik ol. O da eşekir. Ya sonunda o yok diye. Anlamadım mı yani? Yani... <gülüyor> ya biz peki böyle miyiz yabancıya karşı? Biz ne kadar... Mesela gelsin, kör domal bir Türkçe konuşsun, hemen anlıyoruz. <gülüyor> ben bak İstanbul iki defa. <gülüyor> Aa, <konuştum. gülüyor> Yani biz ne kadar anlayışlıyız? Sen mesela buna rağmen biz ko korkuyoruz, korkmamız lazım. O zaman bom gün gireceksin ya. İngilizce, İngilizce. Onlar öyle konuşuyor. Beni bahke yemek... Benim bahke yemek ne lan? <gülüyor> Beni bahsevmek İstanbul'da. Mastar halinde mi sevdin İstanbul'un? <gülüyor> Seviyorum var, seveceğim var, sevdim var. Beni bah. Beni bah de lan, sen, sen. <gülüyor> I is going... <gülüyor> I am here... O, din bakayım ne İstanbul. tempu. İyi Biz arkadaş canlısı milletiz yine yine. Vallahi geçen bir turist gelmiş, Galata'da gezerken bu canlı olay yani bu. Demiş ki ya İstanbul ne kadar arkadaş nasıl bir şey şey. Ne oldu? Ya bir tane araba geziyor. He? Müzik çalıyor içinde. Dam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ''Hi guys'' <gülüyor> ''Hi guys'' ''Bu ne kadar güzeldi?'' Dedim oğlum, onlar Türkçe dikkat et <gülüyor> <gülüyor> ''Zannediyor ki böyle bir ekip gizdi'' <gülüyor> ''Hi guys'' ''You can join us, have fun'' Benim namlada bak, ben, ben, o kambiyete bitme, doğal gaza geçirirler bana Hi guys, Gerçek olan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama arkadaş canlısız, biz hiç, hangi turistin böyle konuşamıyor diye bozduğunu oldu. Onlar öyle. Biz böyle heyecan edecek.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 Bunu söylesen Pakistanlı tezgahlar Mars'tan geldin zannedecek. veya are <gülüyor> Alıcıyız biz. Bize son ne olur? Öyle bir İngilizceye çevrilmiyor. Ayakkabıyı denedin Nike Town'da. Benim ayağım taraklı. <gülüyor> <gülüyor> Dediği İngilizcesine dönüyor iş. Bir Türkiye yurtdışında alışverişte, nasıl bin İngilizce lazım olacak? Torbalar burada dursun. Biz gezip gelelim. 100 Türk üzerinde denedim. 97'sinde bu ihtiyaç var. Oxford Street. Torbalar dursun. Söyledi ki torbalar dursun. Gezin. Gelelim en son, çanta aldığımızda buraya gelelim. Söyle. Adam diyor ki ya, you bought them, you pay for them, you take it. <gülüyor> <gülüyor> Torbalar, böyle. <"Dur." gülüyor> Çok efendim. İngilizcemizi bizi de olmuyormuş. Türkçeni geliştireceğim. Çevirebilmek için. Oradaki problem İngilizceyi bilmemek değil. Türkçe konuşamam ancak kaynaklı. <gülüyor> Benim öyle bir derdim yok. Beden bile edebiyatı mezunuyum. Her şeyi tarif edebilirim. <gülüyor> Selkber. İzmir'de bir turdaya gittik. Oradaki garson bambaşkaydı. Bir kebapçı bu. Ama kebap işi tamamen para var. Samimi söylüyorum. Tamamen para var. İşleri müşteri, gelen müşteriyi öpmek. Yani izin ikramın artık bu noktası. Ben anladım ki ulan bunlar bu restoran işi hava gazı bunlar. Bir de öpmek istiyor. Üç kardeş amcaoğulları böyle Abi hoş geldiniz. Öp öp öp öp. Öp, öp lan öpsay, öp. Say öperdim. Doyamadım. Saçları aramay. La la la la la la tamam da biz yemek yemeye geldik bu Bu fetiş restoranı ne yani? <gülüyor> abi nasıl öpmek ama anlatamak yani Abi egzeleri olmasın burada lafını etmem ben Öptüler öptüler öptüler hepimizi öptüler Güzel bir masaya aldın öpün öpün öpün oğlum Komiler geldi komiler öpüyor Allah <gülüyor> Allah Allah Oturduk falan bir tuhaflık olduğu kesin Gel de abi büyük şey. Ne vereyim abime? <gülüyor> ne vereyim abime? Altı dak. Ne vereyim abime? <gülüyor> ya bilmemazsın ya. Burada diyorum ya, burada. <gülüyor> İyi sıyırdık ama gerçekten. <gülüyor> ya dedim ki ya bizi dedim hani halledin. <gülüyor> ya da yemeğimizi yiyip bu için geleneği olur Önce bir yemek yedir önce yani. <gülüyor> Ay eşe yediyelim yani. Zor yedik, zor. Bu işi bilen halimizde biz. Hanımlarla falan yemekte zor oluyor. Çünkü hani bütün bu şeytanlıkları biliyorsun ya garson, marson. Bunlar da çok naif oluyor bazen. Bu şeytan garsonlardan haberi yok. Menüye bakıp böyle beğendim ne içinde ne var falan. Şimdi sen bilirsin konu patlıcana gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Gözün garson <böyle>, <gülüyor> da böyle anladın. Anam da argo ile falan çok aşina değil de onların böyle potkırmaları meşhurdur yani. Ben nereden patlıcan anayım adam? Yani. Kızım yılların esprisidir halbuki. Dolmuş getirdiği getirmeyi destilere arkadan vermeye ama binerken eline verdik ya. <gülüyor> evet, evet. Evet. Ama bir şey ama yani hanımla beraber oldu mu zor. Kızların başka bir dünyasındalar. var. Yani bütün şeytannıkları bilirler, öyle şeylerdim bilmezler. Öyle bir halleri vardır. Bizim yıllardır böyle tek başıma gezmemizin sebebi de inşallah o değildir. <gülüyor> Kadına karşı saygımız sonsuz tabii ki de. Bir, ben tabii siz haforizmasıyla diyorum falan demiyorum ama yani <gülüyor> Ama işin doğalı o. Çünkü yani Allah yaratırken bak kadının sonra yaratmış olması bile benim kafamda bir şimşek attırıyor. Diyorsun ki demek ki bu insanın bir üst modeli. Hani, <gülüyor> Çok sevindiler. eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle ismarıyor. Tabi öyleler. Bizim memlekette mesela niye navigasyon aleti çok kullanılmıyor? Yanında karın oturuyor ya. Ondan ayrı navigasyon oluyor <gülüyor> Ya bunun artık aleti çıktı bacım, bir sus ya. Yani. <gülüyor> Vallahi susun. Yazıyor orada her şey. 200, meters left. 200 metre sonra, sonra dönün. Bak, bak bu ne? Sonra mı bilmiyorum yani. <gülüyor> ya Şükran bir sus, araba anlatıyorum. <gülüyor> Hadi etrafımızda. Hadi <gülüyor> etrafımızda. Benimlemede Şimdi erkek daha eski model, doğru. Daha tav. Hani suda yaşıyor falan. Alet analog bir alet. Tübbeler var üzerinde, kurba konu var falan. Yaradan bir üst yaparken o aletlerden kurtulmuş size etmiş. Yani sayısal. Kadın sayısaldır. Ne zaman büyüyeceğim, ne zaman evleniyorum, kaç yaşında şey yapacağım, okul ne zaman bitiririm. Onu oradan zaten ayın kaçı geliyor bak ve medenem büyüdü. <gülüyor> Evlenince yüzde alır mıyım falan filan şimdi tamamını almasam da bitincein üzerini alabilirim falan. Hep sayısal. Erkek analı. <gülüyor> <gülüyor> Hidrolik alkınca var, inince yok. O <gülüyor> bizim <ne için> ayak. Anladınız? <gülüyor> Harapkular her şeyin farkındalar. Dijital ama her dijital alet gibi onların da bir faccısı var. Ayda bir mesela update edilmeleri lazım. <gülüyor> <gülüyor> o nedir arkadaşlar? <gülüyor> o nedir ya?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 Ya zaten nazlı bir jeans. <gülüyor> ay, ay, Ay kafam yerinde değil. <gülüyor> Peki ne zaman gelir yerine? <gülüyor> ya benim de kafam yerinde değil. Ama <gülüyor> nazetmiyorum yani. Her bahaneyi de ona şey yapıyorlar yolda. Aşkım ben bu kumandayı bozdu. Yani hayatım o televindi ki bu televizyonun ay kafam yaklaşıyor ya. Yani. <gülüyor> Yok ya. Ben, ben arabayı vurdum. Ne oldu? E geçiyor ya şu an. <gülüyor> ya tamam da bas kullanan pilot var ya. Sen vicdansız <gülüyor> mısın ya? Kadın koca uçağı mı kullanıyor. O naz mu ya? Flying numbers say something, a5, a5, a5, a5, a5, ben bir şey mu ya? <gülüyor> Bunlar evde creation, ay nasılsın ne <gülüyor> Diyor ki, diyor ki Ay, ne ay? Ay modü ne indiriyor sanki ya? Ay, neler ne mi bana var, ne bileyim ben sana. Çöz artık şu konuyu ya. <gülüyor> Söylüyorum ya, O cinsin düşmanı olarak söylemiyorum. Çözüm artık şimdi konuyu kardeşim. <gülüyor> Bununla ilgili değil ama belki de ilgili şey vardı meşhur. Ferrari içindeki mutsuz kadın. <gülüyor> Biliyor musun onu? Lüks arabalı, magazin programlarına var. Böyle lüks arabanın içinde böyle domuz bulunuyor. Ya 650 beygir o araba. <gülüyor> Bu mutsuzluğun sebebi ne? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe yarasın ya. Eşekte basıcam fırlatıcam abi. <gülüyor> <gülüyor> Niye kızıyorsun kızım? Ben, ben daha iyi bir arabayım. Ne güzel. <gülüyor> Tövbe yarasın Erkek yazık. Erkek Erkeğin tek sorunu var işte. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o vücuttaki dere dediğim hani. Diyor. İşte o geceleri saat üçte dörtte mesaj çekiyoruz ya. Uyudun bak. <gülüyor> Onu tabi biz çekmiyoruz. O mesajı kimin yazdın? <gülüyor> Dünyada tek parmakla yazılmayan mesaj tipi olur. Yani... Gecenin içinde atılan uyudun mu onu biliyorsun. Aşağıdaki diyor. <gülüyor> yaz yaz uyudun mu yaz. <gülüyor> Limido, çok ciddi bir süre insanın hayatında, erkeğin hayatında bir şey yapıyor. Direce ediyor hayatı yani. Üniversite öğrenciliğini hatırlar. Flörteciyesi falan filan, Hiç kararlarını kendim benim yüzüm. Benim sinir olduğum şey şu, modern toplumda şimdi bazı laflar anlamını yitiriyor. Hem kadın hem erkek için. Mesela şey dedim, kırkından sonra azalı keneşir paklar. Lan kırk yaş dediğin ne ki? Okul, bilmem ne, askere gittin, geldin, bir iş tuttun, fazla 35 otuz zaten. ellerinden bana be sene sonra, tübüsün paklar, hadi. Lan daha yeni kendime geldim. <gülüyor>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 Yakını görmeme başlıyor. Böyle mesela çekerken hatırla. Böyle, kim ya? Ben böyle, böyle, böyle. Sonra da koyse sehpaya bana gel. <gülüyor> Görmüyorsun yakını usta. Ne acayip değil mi? Sonra da diyor ki gözün dışarıda. E yakını görmüyorum. <gülüyor> Uzun evliliklerin sırrı o. Uzun evliliklerin sırrı o. Yanındaki kadını böyle görüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok diyensin. <gülüyor> Ya bunu görmüyor zaten. Göz görmeyince görüyor, katlanıyor. Ama gözü dışarı diyor. Görmüyorum ki yapını ben. Şukarı çok güzel. <gülüyor> ne Bu, bunu bilmiyorum. <gülüyor> Kırkından sonra azını teneşir paklarmış. Adam daha yeni kendine gidiyor. Zaten o vücuttaki dereveyi dediğim onun şeyinden onu terbiye etmekle geçiyor hayatını. Hayat tamam seks değil ama... <gülüyor> Nasıl değilse. <gülüyor> Hayat onla başlıyor zaten. Bunu bilmeyen mi var yani? Mitoz bölünerek çoğalan var mı aramızda? <gülüyor> ben babamdan koptuk. Su <gülüyor> senden kopa kopa böyle. Hani bir dakika var koptuk birbirimizden ya. Hatta görüşemiyorum çok koptuk. Abi. Flört zamanlarını falan hatırlayın erkeğin bütün kararlar falan dedim ya bunun tarafından veriliyor. okula ben giderdim hatırlıyorum sabah dersim yok öğrendiğin dersim var kız arkadaşımın sabah dersi var diye beşte kalkıyorum kız oturuyor tuzla da sen oturuyorsun bambaşka sur içinde bir yerde sabahleyin böyle okuldasın Eline gezeceğim diye kız diyor yani sen gelme istersen senin dersin yok yok yok geliyor <gülüyor> Kararı veren sen değilsin ki, bu konuşturuyorsun <gülüyor> İçindeki şeytan, git git, valla git. <gülüyor> Kantinde biraz oturursunuz. <gülüyor> Ay eşlikle şey. Giderdik taa, sevgililik flört zamanları hatırlasana ya. Şimdi yani olmuyor yani, şey yaş tembellik geliyor. İstanbul'un bir ucunda eve bırakma vardı ya, Allah yarabbem ya. Ya hayatım senin gelmene gerek yok yok ya Sabiha Gökçen'den iki dakika benim. Hay Allah ya, her gün bu diyor. Sonra kaynaşıyorsun. Değil mi? <gülüyor> yani bir şeyler oluyor. Sen bunu izlemiyoruz. Aile olmaya karar veriyorsun. O bölüm işte bizim hiç bilmediğimiz bir şey. Ona nasıl karar veriyorsunuz? Oban başka bir şey. Ben ondan hala korkarım yani. Düğün mü? <gülüyor> yani, yani ne kadar de olsan bu oluyor ya, yani. Bu oldu mu? Sevmek, aşk, futku falan... Tanımsa, <gülüyor> tanımsa... Olmasın ya, bu ya. Ya benim arkadaşım evlendi geçenlerde böyle lazer ışın kılıcıyla falan çıktı. Tartmadaır çalıyor. Tan tan tan tan... Yedin ta, de geldi. Son tartmadaır el öpüyordu. Ben gördüm. <gülüyor> Işık kılıcı elinde yani Dark Vedder'e çeyrek altın takar Tablo çok acıklıydı yani Olacak işte Siz kaç yıllık evlisiniz abi? Yirmi mi maşallah 20 sene evvelten bu fikirler yoktu Yani <gülüyor> Şu falan oluyor mu? Oldu gene değil mi? Ha? Kaçırıp evlendim. Şimdi yakalansan ya. <gülüyor> siz evli misiniz kardeşlerim? Ablamın kardeşi olan. Siz kaç yıl oldun? 18. Oğlum siz ne yaptınız lan? Siz bayağı bu vücuttaki dere beyni iyi tizginleriniz. Bütün karanol almıştık. İmzalıyor, Ben imzalıyorum falan. Ben korkuyorum abi. Boşanınca malın yarısı gideceği için, değil mi? Valla onunla ilgili değil ama karar vermek çok zor ya. Kayınço diye bir şey var mesela, ona alışabilirim. Kayınço, enişte. Eee enişte artık beraberiz. Para senden, fikir benden enişte. Çünkü aile bir arada meselesi bizim yalnız kola reklamlarında olmuyor. Onlar reklamlar buluyor ya, tam olur, Ramazan'da. <gülüyor> bir bir aile bu iş işe geliyor, herkes çok mutlu falan. Öyle değil ya de yani. Batı için şey gelirler. Batı'da olmasa 1 yaşına gelince buradak ekmeği götürüyor çocuk gidiyor. Biz haklı güzel, beraberiz. Tamam mı? Öyle değil o. Sosyal çevre, akıllı fikir, çocuk 11 yaşında aile eve çıkabiliyor. Ekonomik durum var, dünyayı geziyor görüyor. Afrika'ya gidiyor, malarya hastalığına bakıyor, Galapagos'ta kelebek bakıyor. Biz de hem evdesin. 32 yani, <gülüyor> yaşında babanla beraber. Eşofman, ne hatırlıyorsunuz? <gülüyor> ne haber oğlum? İyi baba, iyi. <gülüyor> aynı kaza giyme yaşı vardır biliyor <gülüyor> musunuz? Siz işte onda evvel hemen kıymışsınız. <gülüyor> Babanla aynı kaza giyme. Bir baba olarak bana ne verdin? Kazamı verdin, bezemeyin. Daha, daha ne <gülüyor> Aynı evde.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 Arkadaşın Boy oynuyor böyle falan. Ben böyle güldürüyorum. Gireceğim kulise bana şey diyecek. Ne oldu? Güldürdün mi milleti? <gülüyor> bir papa olarak bana ne ver? <gülüyor> 700 daire bıraktım. Eşkolesi şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Yaranamazsın ki çocuk milletin <gülüyor> Çocuk öyle. Üniversitelere gittim demiştim ya. Ya okulun yıllığı üniversite ya bir dikkat. 17 senelik eğitimin bir tane yılı, yılından bir tanesi. 23.500 lira dedi okulun yıllığı. Dedim ki çocuklara hani de ya anne babanın hakkı ödenmez ama dedim en azından hesaplanabilir. <gülüyor> 23.500 lira okul mu olur lan 500 de komik. Hani rektöre tip bırakıyorsun. <gülüyor> Çok güzel öğrettin hocam bu da kalsın. Genç adamsın yanında bulunsun. <gülüyor> <gülüyor> ama anne babanın hakkı ödenmez abiciğim ya çocuk nasıl bir cesaret yapıyorsunuz kardeşim. Çocuk var mı sizin? Evde şimdi ne yapıyor her yerde sucuğu olur herhalde. Zaten <gülüyor> benim kafam şeye gitti pardon kedi i̇şte köpeğe beslenelim. Çocuk öyle bir şey değil ya doğru ya. Anneler gider. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama çocuk kendimde değil yani. Benim kardeşlerimin de çocuklar var yani kız kardeşim Arda da yaptı bir de. E şimdi yani ne diye ki 40 yaşına geldi bu hocaya yetişkin çocukları olacak çok sizin gibi? Ya ne kadar? Önemli bir karar ama o evrede deli oluyor yani anne baba yalnız çocukla uğraşmakta her şey onla ilgili bize gelin çocuk var sinemaya gidelim çocuk var oraya gidelim çocuk var oraya çocuk var çocuk var sonra o çocuk evlendiriyor büyüyor büyüyor anne baba olarak bana ne verdiniz <gülüyor> bunun eline böyle Britanya an siyasi bir şey din tutmuşlucesin abla burada yazıyor hepsini şey. <gülüyor> ne verdiniz diyor ben böyle havaya giriyor ne verdiniz bana. ''Ya sen nasıl sıçıyordun?'' ''Hayır, sıçmıyor <gülüyor> İnsan anne babasının bir birey olduğunu, senin benim gibi insan olduğunu 40 yaşında anlıyor, yemin ediyorum bak. Ben yani yeni idrak ettim. Annem de babam şimdi hani 60-65 oralardalar. Böyle baktım onlara geçen gün. Ulan adamlar, yani üç tane çocuk yetiştireceğim diye hayatın başrolünden, başboldeyken kenara çekilmiş, sana çocuklara yol vermiş, Karakter rollerine çıkmışlar, bütün 20'li, 30'lu yaşlar öyle geçmiş. Şimdi 65'te evde böyle oturuyorlar. Lan böyle fedakarlık mı olur? Biz bencillikten belki de yapmıyoruz. Ya da bencillikten değil de... Öp yemiyor ben. Korkuyorum ben, benden ne çocuk çıkacak falan. Partner yok, tek başına yapamazsın. <gülüyor> Yaptım bir deneme <iki> denemi ama... <gülüyor> Cıvık bir şey oldu Baba! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok canlı kalmadılar, öldüler. <gülüyor> çocuk güzel bir şey ama çok büyütüyorlar tabii. Şimdi dışarıdan baktığın zaman herkes çocuk yapabilirmiş gibi geliyor. Bakıyorsun diyorsun ulan bu çocuk yaptıysa hani ehliyetimiz yokken nasıl bir şeyin duyduğuna kapılıyoruz? Ulan bu araba kullanıyorsa ben aynı aile kullanırım falan. Çocuk da öyle, ulan bu çocuk yapıp çoğalıyorsa benim hayli hayli çoğalmam lazım diyorsun ama herhalde karar vermek o kadar kolay değil. Geliyor böyle küçük. Ya sevmezsen çocuğunu, öyle bir ihtimal var mı? Lan <gülüyor> yani yanında oturuyor diye öyle söylüyorsun, o da anne, anneye <gülüyor> Yok hiç söyle, şey, <gülüyor> Yanında oturuyor çünkü. <gülüyor> Olabilir abi, sev. Yani anne babalar ağızlarında söylemiyor ama belki bir yan odaya gidip itiraf ediyorlardır. Ortaca daha iyi, ortaca çok güzel. <gülüyor> Hepiniz benim için ailesiniz. Ortaca çok güzel. <gülüyor> gizli gizli söylüyorlardır. Bizim evet yani, bizim evde, ortaca daha derken, abim alınmasın ben kendime söylemiyorum. Seni de seviyorlardı elbette. Çünkü senin daha çok sevgiye ihtiyacın var. <gülüyor> Arif şey demişti geçen gün. Ulan dedi ben bu evimin büyük oluyorum. Allah bana birazcık kabiliyet vermemiş ya. Ne nasıl olur dedi böyle bir şey ya. Ya onun plana göre şöyle gerçekleşmiş o Arif Bey büyük ola hazır mı? Hazır. Eee konik kabiliyet sana koyuyoruz mu? Ay. <gülüyor> kabiliyet koydu bu Rafael işte Arif'te çocuk Büyük abinin komediklerini de ona koyalım. Hem yani öyle olmuş. Benim çocuğum nasıl olur bilmiyorum da senin çocuğun tırıltılı oluyor. Orası kesin. Kimse ya? Ay öyle akıllı laflar ediyor ki. <gülüyor> Dünyadaki bütün çocuklar böyle lanse ediliyor. Ya Cem Bey öyle akıllı laflar ediyor ki bizimki. Ne diyor? Ay diyor anne diyor. Sen diyor işe gidiyorsun ya diyor. Ben seni özlüyorum diyor. <gülüyor>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 Onu sormuş demiş ki, ya benim dedem niye yok? Annem ona da tribe girmişler, hani lisan münasebi anlatacağım anlatacak. Ya işte, senin deden vardı, bizimle de beraber yaşadı, bizimle beraber yaşadıktan sonra aramızdan ayrıldı, Yukarıda He geberdi yani. <gülüyor> Oğlum çocuk yer böyle lan böyle şeyde? Bütün gün sünger popis diyor çocuk. <gülüyor> ne yani dedem geberdi mi? yapışık dalmışlar böyle. Bir de böyle aile içinde konuşamadığını, yapmadığını çocuğun o ilk konuşmadığı bir evre var ya orada böyle çocuğu vanturlok kutması gibi kullanıp konuşturma varmış. Yani çocuğun böyle onun yerine geçip sen sevmiyor musun babası anne? Efe geç mi geliyorsun babası sen? Ha? Sevmiyor musun? Para getiremiyor musun baba? Para getiremiyor musun? E lan sen konuşuyorsun. Ama görüyorum ben seni. Seni o biçimdeki tepteki beni hiç yappacak. Ya, en çok da kayınpeder konuşurucun çok fena. Hadi kayınpeder söyleyeyim. Yine şöyle üzerinden söylüyor. Hacı benim bütün zannım o. Allah ulan ben seni görüyorum. Allah Allah. <gülüyor> çocuk bambaşka. İş o falan, böyle meselelerinden böyle ciddi yere geldiği zaman bir adam olarak benim ayağım dolanıyor benim. Bana daha var yani yapmaya. Yani, daha beyin ölümü gerçekleşmediği için. Öyle, Öyle çünkü erkek hayatında o gitti mi, ondan sonra evde böyle, işte böyle bakarsın. Ne işte, emekli albay, bak yine yanlış yere fark etti falan. <gülüyor> Babamın konuları mesela şu sıralarda bunlar. Ulan belediye de şu çöp torbosunu almadı ya. <gülüyor> gazetesine, şiir köşesine şiir gönderiyorsun ondan. <gülüyor> Bahar geldi, her yer çayır <gülüyor> Beyin ölümü diye bir şey var ya. Beyin ölümü dedi. İşte hani beyin o gitti diye. Bizim beyin ölümü gerçekleşti. Gülmeyin <gülüyor> her şey cinsellik değildir. <gülüyor> Erkek için öyle yani. Biz her yer... İnsan bu cinselliği eğer cizginliğe biliyorsa önemli. Bak sen burada toplanıyoruz. Buraya cinselliği getiren var mı? Yok değil mi? de mesela soğuk sayıp denize giriyorsun, oraya cinselliğini götürebilen var mı? Yok. Ya. Açma yayı bırak, bak bakayım. Götürebiliyor musunuz onu? Bu var ya valla, yaptı bizi gerçekten. Vallahi billahi. Vücutta mesela o kadar kana ihtiyaç olan organ var, bu... Gönder abi, ne var sana? <gülüyor> bu kafada çalışacak kardeşim. Midede çalışacak, karaciğeri diye ihtiyacı var. Ya abi sen gönder bana ya, gönder. <gülüyor> ben. ben sana çok güzel bir şey yapacağım ya. <gülüyor> Neden böyle tasarlanmış? Hem yani demin kadın vücudunla ilgili anlattık ya bu olayı. Ak falan. <gülüyor> Erkeğin üzerindeki lanet daha acayip. Bu ona niye böyle tasarlanmış? Canımı sıkıyor benim. Yani niye böyle, niye? Ya şimdi işte insan vücudunda kabiliyetleri oranında organlarda böyle çalışıyorlar. Mesela kolun bir şeye uzanamadığı zaman böyle yapıyorsun, uzayıp alabiliyor. Ya <gülüyor> <gülüyor> de... Ne sizi duyamadım deyip kulağı büyütebiliyor musun? Böyle kabiliyetlere gerek var diyor. Konu bu olunca onu oradan getir, böyle yap, bir şey öbürüne. Ne oluyor ya? Yani? Öyle burayı da orada. Bu kadar derdine düşmeyeydik yani ne acayip bir tasarım değil mi ya? Başka böyle oradan var mı? Bir tek vücutta hani, kend, hani kendi boyutunun 10 katı büyüklüğe ulaşan bir oradan göz bebeği var. Biliyorsun. Zaten adı da benziyor. Göz bebeği işte. Yani. <gülüyor> göz bebeği yani. İpte mi olmaz mı? <gülüyor> Abimin yazılı beyandamesi var. Bir şey olursa beni vurun diye. <gülüyor> şirkette kasada duruyor. <gülüyor> Bu kadar önemli olmasa bütün tıp dünyası onu ayakta tutmaya uğraşır mıydı? Hani <gülüyor> o İsviçre de, de mi Sen, sen nerede? Sen. Deney yapılıyor İsviçre de mi orası? Evet. 118, 118, 118, 118. <gülüyor> Baba mı bir amlaz? Şak <gülüyor> Bütün tıp dünyası ''Aman abici bunu nasıl kaldıracağız?'' diye ilaçlar Niye böyle ki? O enerji başka şeye verirse daha iyi bu evrenin sırrı çözülür diyor. Ne ilaçlar çıkardılar bu ayakta dursun diyor. Ya etkilerini şimdi bilmiyormuş gibi yapmayın. Ne ilaç ya? Dinlerim <gülüyor> de acayip. Ne zaman böyle bir yerlerden şundan bundan bahsedilse evet du duyuyoruz evet. Eylülüğü <gülüyor> <gülüyor> var yüzlüğü var evet duyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İhtiyaç olmuyor. İhtiyaç olmuyor. İhtiyaç olmuyor. İhtiyaç olmuyor. İhtiyaç olmuyor. İhtiyaç, İhtiyaç arkadaşlarım. <gülüyor> Abi ilacın bir yan etkileri var. Hadi sen bilmiyorsun ben anlatayım sana. <gülüyor> Kusma. <gülüyor> Altına sıçma. Göz görmemesi. Bulantı. dinlenme, ne. Topallama. Sekme. Ya, ya arkadaş. Bu yan etki mi ya? Ya insan bunu ağzına atar mı bu ilacı? Sırf bu kalmayacaktı ya. Can etkiler yarı ölülük gibi bir şey. Onlar anlar, ben abici. Bu ne demek biliyor musun? Ya ne yazıyor musun Said Efendi? Diyor ki ilaç, bu ilaç şeyinde etkisi altında iş makinesi kullanamazsın diyor. Sen sevişmeye uğraşıyorsun. Ölenler var, bir sürü. Yüzlerce, binlerce ölen var bu yüzden. Allah'tan bizde açık tabut merasimi yok. İşimiz sağ olsun. Ah ya, ben nasıl öleceğim? Çalıştım. Haykırdı. <gülüyor> çok iyi insanmış. <gülüyor> çok iyi ya. Çok iyi. Bak çok iyiydi. Yani son anına kadar <gülüyor> hep hayata tutunmaya çalıştım. <gülüyor> Bahar da hayata kadar hep dik durmuştu. <gülüyor> i̇yi geceler. <Neden? gülüyor> <Neden? Kuruldu. gülüyor>